Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız Laflayacağız dinleyicileri Tekrar merhaba ee, Bugün çok farklı bir konuğumuz var hmm. Çok farklı bugüne kadar yüzmediğimiz sularda yüzeceğiz. İnşallah bizim teknenin su almaz değil mi Atilla? Almaz almaz. Tekne sağlam. <gülüyor> ee, Tekne dediğin sağlam. gibi hakikaten çok farklı kulvarlarda yol alacağız bu akşam. Ee, konuğumuz, misafirimiz bizi kırmadı geldi. Sevgili Mahmut Abra hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Estağfurullah ne demek Kı e Olsun Buraya kadar gelip kıymetli vaktinizi ayırmak bile çok önemli ee, Biz programları Hayat paylaşmak Ne güzel harika Şimdi çok güzel şeyler paylaşacağız Kesin. Kimse radyonun başından sakın bir yere kıpırdamasın Evet uzun bir program olacak gibi gözüküyor şimdiden Ama ne yapalım her zaman yaptığımız gibi bir eğitimle başlayalım Eğitimle başlayalım İstanbul erkekten mi başlayalım daha öncesine gidelim mi? Yani İstanbul Erkek. Harika. Ben başlayalım. Ee, yani İstanbul Erkek'ten önce benim biraz konservatuar geçmişim var tabii ama... Çok kısaca ee, onu alalım isterseniz çünkü tabii, tabii. ileriki ben bağlamda ilk oku... şey yapacak... Yani ilkokulda birlikte konservatuara başladım. Ee, konservatuar piyano bölümüne başladım. Orada bir müddet. Ee, Hülya Saydam'ın meşhur zamanları, ee, meşhur piyanisti onun... Müzik sevdası o zamanlardan ee, geliyor. Evet zaman. evet aslında annemden, annemden geliyor. Yani tamam. benim annem... E, rahatlıkla söyleyebilirim ki e, kaybolmuş bir Leyla Gencer'dir. Evet. Ben, evet yani. e, ondan buradan, geliyorum. Buradan selam söyleyelim her halikâh. <gülüyor> Aleyküm selam. Şu anda 91 yaşına sürüyor. Ne güzel, evet. güzel. İsmini de e, öğrenelim annenin sevgili annenin. ellerinden öpelim. Müfiğde. <gülüyor> Selamlar olsun. E, Aleyküm selam. E, ben konsertuvarda okuyordum. Aynı Geçen gün bir şeyle konuşurken ona da dikkat ettim. O da bir bir bir haylas e, genç kızmış. Ben de çok yaramaz <gülüyor> bir çocuktum. Kafam yani kırmadım, vücudumun kırmadığım çok az yeri kalmıştı. Bu arada da yine işte bu konser tarihi yapmaz bunu da, ama... ...ama işte ben e, böyleyim. <gülüyor> e, bir, dolayısıyla da bir e, uzun süreli bir kol kırığıdan dolayı e, konser eğitimin... eğitimim böyle bir aksar Ağabey. gibi oldu. O arada da enteresan bir şey oldu yani benim müzik hayatımındaki hayatımdaki çok önemli bir şeydir. Bizim oturduğumuz e, evimiz e, Vatan Caddesi'ndeydi. Bilir misiniz Vatan Batancı Caddesi? Evet. Vatan Caddesi. En müstesna, sermti o zamanlar. Ne Fatih, diyorsun? Yanımızda, yanımızda Fevzi Paşa Caddesi. Ha öyle mi? <gülüyor> Ee, yanımızda da o zaman e, orada belki de e, eş zamanlı aynı e, arabalara binip uçaklarla uçmuşuzdur. <gülüyor> orada bir lunapark vardı biliyorsunuz evet, değil bilirim, mi? Evet, bilirim çok güzel. Evet. İstanbul'un en büyük lunaparkıydı. Evet, o lunapark bizim evimizin e, bir kenarı o lunaparka bakar. Arka tarafı da e, lunapark gazinosuna bakardı. Lunapark <gülüyor> gazinosu da o zaman işte bir maksim var, bir de yazları açılan üstü yarı açık. Çok... Luna Park Gazinus'u var. Bizim evimizin arka balkonuna oturduğunuz zaman aynen şimdi burada <gülüyor> oturduğumuz gibi locadan Luna Park Gazinus'unun Programı sahnesini, programını Süper. izleyebiliriz. O zaman tanıtsaydık mesela benim ticari hayatım belki değişir orada bilet kesmeye başlar. <gülüyor> yani, ve yani orada izlemediğim sadece Zeki Müren kalmıştır. Yani onun dışındaki aklınıza kim geliyorsa halk müziği sanatçılarından Sanat e, pop müziği. E, tabii ya yani, mavi oldu. ışıklardan beyaz kelebekler kelebekler tabii çok güzel <gülüyor> yıldırım gür seslerden e, efendim yani, yani. <gülüyor> Ahmet Sezginlere kadar şimdi tabii izlemekle kalmıyor insan aynı program her akşam olduğunda e, belli bir saatte yattığınızda da o programı devam ediyor. Biz <gülüyor> dinliyorsunuz. Şimdi bir yandan tabii önünüze e, Hülya Saydem Hoca işte Beyer, Çernik <gülüyor> filan gibi kitaplar koyuyor. Gayet Kombe sevimsiz Beğeri şeyler. de çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> yani. Onu hatırlamayan yoktu herhalde. Haşır Gayet olur. sevimsiz şeyler ama, ama öbür taraftan kulağınızda fena halde bir, e, bir Türk müziği bizim şarkıları bizim var, mi? türküler var. Şimdi be, hatırlayacaksınız o dönemleri de. E, ...konsertuvar öğrencilerinin Türk müziğini, radyoda ailelerinin dinlemesi yasaktı tabii, yahu. Tabii, tamam. çok evet, katı kurallar var. İnanılmaz yani. Ve evet. e, tabii bende böyle bir şey olabilir mi? Ben ertesi gün o beyeri ya da çerneği ama <gülüyor> ...bir önceki <gülüyor> akşam ne duyduysam kulakla onları çalıyorum. Annem mutfaktan isyan ediyor. <gülüyor> onları çalamazsın, norm şey çalmış, şurada hata yaptım... Ve fakat ben e, o şeyle e, yani Luna Park Kazinosu benim e, yolumu Batı müziğinden Türk müziğine doğru böyle yavaş yavaş çevirdi. çevirdi. Kendimiz Üsküdar Muski Cemiyeti'nde buldum ortaokula giderken. Daha İstanbul ee... erkeğe gelemedik arkadaşlar. <gülüyor> Ama o kadar güzel ki hikayeler. Şimdi hani asıl olan hani İstanbul erkek yani tabii ki insana belli bir Dostluk haliyle e, sa, saran, bir de yatılıysanız daha da fenalı saran. Şimdi ne okudunuz? Hiç yatılı Tabi, okudunuz mu? Tabii ben tamamen yatılı okudum. Aa. Üniversitede yatılı okudum. Ee, Yatılılık çok önemli bir şey yani. Evet. İnanılmaz evet, başka dostlukları evet, olmak. Başka evet. bir şey yani. yani. Çünkü orası artık ev. Ev tabii. Ev gibi, tabii. Evet. Bütün, Arkadaşlar yani, aile gibi. Evet. Yani şu anda da hani hayatımdaki en değerli arkadaşlarım, O e, iş arkadaşlarım. Evet. Ee, dolayısıyla da işte İslamla kekisi e, bir şekilde de e, biraz annemin zoruyla çünkü çok zor bir okuldu son sınıflarda insanlar böyle kaçıp gidiyor Sarıyer ya da küçük lisesinden mezun olup konsel şeye üniversiteye girebilmek ya. için Olur. üniversiteye girmek bir şey değil okulu bitiremiyordunuz <gülüyor> yani <Evet. gülüyor> öyleydi yani Doğru. Ee, neyse ben annemin zoruyla bitirdim ee, bir şekilde <gülüyor> nasıl olduysa. <gülüyor> Ee, böyle yani İstanbul Erkek Lisesi e, benim hayatımda hani o Rişe'ninki gibi böyle danstı filan müzikti çok olmadı. İşte e, biraz o, e, okul orkestrasındaki dostlarla arkadaşlar o zamanlar hatırlarsınız İstanbul Erkek Lisesi böyle hani yarışmalar. yarışmalar Milliyetin müzik yarışması milliyet vardı. kazanırlar da ederler evet. kazanırlardı ederlerdi ama yani... Benden daha iyi bir piyanist, çok daha iyi bir piyanist vardı Serdar, şimdi operanın şeyim, orkestra şefi Serdar. Ee, dolayısıyla da işte ben de o dostluk halesi içinde biraz müzik yaptım onlarla ama daha çok e, daha Türk, müziği. Türk müziğine, evet, e, daha çok Türk müziğine. Işte. Tamam, sonra da üniversite var, üniversite Boğaziçi, üniversite kapıdan, Boğaziçi. kapıdan geçeni almadıkları zor girilen bir <gülüyor> üniversite. E, ya, ...ve aynı zorluk bugün de devam ediyor... Aynen <gülüyor> ediyor. ...şimdi öğrenciler giremiyor... ...kapıdan içeriye... <gülüyor> ...daha da zorlaşmış... Daha ya, da yani, e, ...aslında... ...okulda şu anda artık 160 yıllık... ...bir gelenek var... Evet. ...o gelenek çok kuvvetli bir gelenek... ...öyle kolay kolay... E, ...yani bu tür... E, ...gündelik... E, ...ya da dönemlik rüzgarlara... ...çok fazla papuç bırakmayacaktır... İnşallah, ...göreceksiniz aha, bir müddet evet, sonra... Evet. E, o, o eski gücünü ve o eski... ihtişam e, oturaklığını... Yani kapsayıcılığını, yöne. yöneticilerini de kapsayıp kendi yoluna doğru götüren bir okul orası. Evet. Yani e, işte ne bileyim ben hani türbanı ilk defa serbest Mesela, bırakan evet. okul oraya doğru evrilmiş. Ya da ne bileyim ben e, bir hani... Ee, Ankara'da çok sevilen tutulan bir rektörü e, yani rektör bir bakıyorsunuz Boğaz içine doğru kendi Hı -hı. yolunu evi çevire çevirmek zorunda kalmış plan bu, bu, bu, bu olacaktır evet, bizim evet. okulda da bir şekilde bir, bir, bir, evet bir düşüncem o ee, benim benim üniversite Boğaz içine girmem aslında çok çok enteresan oldu çünkü ben Boğaz için İstanbul ekstesini bitireceğim diye Üniversite sınavlarına filan asla hazırlanamadım. İki aylık bir kursa gittim. Sınavlara girdim. Sınavlar şöyle böyle asla boğaz şimdi kazanabileceğim gibi bir performansım yoktu. Eve geldim. Ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa olan bir şey. Headlines yazıyordu. Sınavda kopya çekildi. Ee, daha önce sınav soruları şeydi, bir şekilde satılmış diye sınav iptal edildi. İptal edildi. Edelim. Hmm. Ve üç, üç ay sonra tekrar. Düz üç ay daha mı? Ben ha, üç ay daha hazırlan. Ben Moğolistan öyle girdim. Yoksa giremezdim. Yani. Evet. Ha, çok enteresan. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Aslında ne, yani kaç senesi bu? 79'da dokuzda girmiş, değil mi? Üçte girdi. Yediş üçte. girdi. üçten iki bin yirmi üç'e geleceğiz. Az kaldı. <gülüyor> çok bir şey değişmedi. Elbette. Gene sorular çalınıyor. Bu sefer evet. parası olan alıyor, parası olmayan alamıyor. Ama işin güzeli o zamanlar ortaya çıkıyordu. Şimdi çalınıyor ama <gülüyor> evet. ortaya çıkmıyor. E şimdi zaten işin güzelliği orada. Parası olan giriyor artık. Ya bak. Şimdi ben e, <gülüyor> bin, yani 1970'de Boğaziçi'ne girdim. Evet. İşte neyse bitirdik ettik falan falan Sonra kendim 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'nın ve ticari işletmelerinin başına genel müdür olarak. Ha, orada 4 yıl Genel Sevgili Mahmud sen hep kaşınıyorsun ama ya <gülüyor> niye? <gülüyor> yani hep böyle kendini zor şeylerin içine atıyorsun, alevi atıyorsun hep kendini. <gülüyor> ya o zaman şunu fark ettim yani biraz önceki muhabbete <gülüyor> e, şey e, istila bulunmak ben. için söylüyorum bunu. Ya arkadaş ben buradan 30 yıl önce mezun olmuşum ee, oraya gittimde baktım e, kalibrasyon aynı, hoca seviyesi aynı. ...öğrencilerin seviyesi daha da ilerlemiş. Ya bunun nedeni... ...ne acaba diye. Baktığımda karşıma şu çıktı. Şimdi bizim hocaların da... ...bir tür isyanı da ona aslında. <gülüyor> Karşımıza çıkan şu... ...Boğaziçi Üniversitesi'ndeki... ...her akademisyen... oraya liyakatiyle gelmiş. Hı. Ve... ...asla ve asla yukarıdan... ...birilerinin e, yönlendirmesiyle... ...asla o bölüm... ...o hocayla birlikte çalışmayı seçtiyse... Bu ...siyaset de olur, kimya da olur... Evet. ...o hoca orada hocadır. Aksi takdirde almıyorlar diye. Şimdi bahçesi Olması büyük gerekti olduğu gerekti, için yukarıdan evet, paraşütle indiriyorlar. Olması gerek işte. Yani. Şimdi işte farklı şeyler, evet. fakülteler evet. kuruluyor. Bu fakültelerle ilgili yok, iletişimde, hukuklu hukuk, bu konuyla ilgili söylenecek... Birilerinin söyleyecek bir lafı da yok. Çünkü o gruplar, o bölümler bizde de yok, yok falan. Böyle ortalık biraz şey. Karışık tabii. evet. düzelecek evet. ama inşallah. Bir parça arası verelim. Verelim. Saint Louis Blues. Gelsin. Peter Cincotti'den hep birlikte dinleyelim. I hate to see sun go down I hate to see the evening sun go down cause my baby she left this town feeling tomorrow just like I feel today Tomorrow Just like I feel today I pack my trunk Make my getaway St. Louis woman With her diamond rings She pulls her man around buy her apron strings she wants for powder and for store-bought hair the man she loves he wouldn't go nowhere sevgili laflayacağız dinleyicileri. Yine çok keyifli bir programda. Perşembe akşamı karşınızdayız. Cuma sabahı dinleyenler varsa onlara da günaydın diyelim. İlk orijinal yayını dinleyiciler için de iyi geceler olsun. Şimdi bu akşamki konuğumuz Mahmut Abra. Sorularda biz genelde eğitimi aradan çıkartıyorduk ama işin içine müzik girince tabi e... hatlar karıştı. <gülüyor> hatlar karıştı. E şimdi Boğaziçi işletmeden sonra Boğaziçi'nde bir master var sonra bir yurt dışı var. Kısaca onları alalım oradan e, da kariyere e, e, geçeceğiz. Burada başka hikaye anlatmayayım bunları kısaca geçeyim. <gülüyor> vallahi ee, vallahi her biz her süre. türlü hikaye açıyoruz. Ve herkes de her müzik arasından sonra bir sonraki hikayenin ne olacağını merakla dinliyor. Onun <gülüyor> Şimdi ben e, üniversiteyi bitirdim, malum haliniz o dönemler askere gitmek için epey beklemek lazım. Ya ben bekleyeceğimi bari bir hani işe yarasın dedim, e, Allah uzun ömürler versin. E, çok değerli bir hocam, hala Boğaziçi'nde doktora dersleri veriyor, Güven Alpay hoca dedi ki aslan bana göre bir adam görünüyorsun. Gel dedi. Şimdi de bir master açıyoruz. Seni oraya alalım. Ne hocam o master? Endüstri ilişkiler masteri. Türkiye'de ilk defa endüstri ilişkiler master açılıyor. Yani bugünkü ne, ne biliyor musunuz? Deniz ilişk. Bugünkü İK. Evet, hmm. aynen. Tamam. O zaman öyle bir terminoloji yok. Endüstri ilişkiler ve personel yönetimi. <gülüyor> ben o master'ı bitirdim. Ee, daha çok sendikacılık. Labor Relations ee, diye bir ders, ders vardı. <gülüyor> biz, evet de. var. Onun evet. evet. ee, i̇şte onunla ilgili sosyoloji dersleri, siyaset dersleri efendim e, ağırlıkla öyle şeyler. E, ondan sonra da hala daha bir askerlik için bekleme durumu var. Ya ben acaba e, bir hani yurt dışı yani doktora filan yapsam mı? E, o zaman da bir, bir çalışma bakanı ...daha sonra olan Turan Esener var, Biliyor musunuz? Turan Hoca da e, çok destek olan... ...yani öğrencisini çok seven... E, hocalardı bunlar. E, ya dedi... E, ...ben de sana destek veririm falan... falan ...derken ben... E, ...Almanya'da... ...7 tane üniversiteye müracaat ettim. Bu da enteresan... ...bir hikayedir. 7 tane üniversiteye müracaat ettim ve dedim ki... ...ben size geleceğim, gelmek istiyorum... ...doktora için. Ve üzerinde çalışmak isteyeceğim, istediğim konu da Türk, oradaki Türk işçileriyle Alman hmm. sendikalarının arasındaki hmm. ilişkiler hmm. üzerine doktor yapacağım dedi. Hmm. Yahu yedisinden de akseptans geldi. En sevdikleri konular görüntüsü. Tamam, başka bir tane daha şey, e, a, yok yani. a, a, Evet böyle bir şey <gülüyor> yok diye yani. Gelgeli çok yüksek bir konuymuş <gülüyor> demek ki <gülüyor> o zaman. Ben de Münih'i tercih ettim. Çünkü hem üniversite şahane hem de işte en, orası biliyorsunuz o zamanlar 68. vilayetti. Doğru. Şimdi, doğru, <gülüyor> şimdi belki Berlin onun yerine evet. geçmiştir ama. <gülüyor> Münih'e gittim ama yani gittim şimdi ama ne? ailemin öyle bir beni oraya hani e, oradaki eğitimi mi ya da bakma, e, oradaki hani Hayatı hayatımı idame ettirecek öyle bir para yok. yani yok. Ben ne yapacağım? ya e, oradaki bir yerde çalışacağım, yerde, şimdi, nerede çalışabilirim? Alman e, Almanya'nın Türk İşi'nde çalışabilirim diye cebime bir şeyden, e, o dönemin çalışma bakanından ve Sadık Şide vardı hatırlar mısınız? Sadık Şide, yok, Türk, Türk İşi'nin genel Sekreteri. o zaman. Sadık Şide'li tabii o dönemin master döneminde projeler, projeler falan yapıyoruz. Sadık Şide'den bir referans mektubu Çalışma Bakanı'ndan bir referans <gülüyor> mektubu. <gülüyor> Babalar gibi gittim. Bütün kapılar bana açılacak diye. Ya o, o Deutsche Gewerkschaftsbund denen işte bu. O Almanya'nın, Türk işinin ben kapısından içeri giremedim. Sonradan yani saçlarım beyazlandıktan sonra fark ettim ki. Dediler ki ya 20 küsur yaşında bir genç adam geldi. Ve aramıza girmek istiyor. Allah bilir bu adam. Türk <gülüyor> işleri <iyicisi gülüyor> O yüzden almamışlardır. Yani herhalde Çok öyle iyi. diye düşünüyorum. Ama şimdi cebimde ikinci bir şeyim var diye gittim. Yanımda smokingimi falan da götürdüm bu arada yani. Evet. Onu da söylemem <gülüyor> lazım. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 8. vilayet orada bir dolu Türk restoranı vardır. Birinden birinde ben akşamları piyano çalar şarkı söylerim. Tamam. Şimdi ama 68 vilayet de, deyince insanlar anlamayacaklar. Çünkü şu anda devlet büyüklerimiz burada 100'e çıkartmaya çalışıyorlar. <gülüyor> <deyince>. Şimdi 82. Bekir. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... <gülüyor> o, <zamanda, gülüyor> evet. o zaman Zonguldak 101. 67 idi evet onu biliyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben nereye telefon ettiysem hangi Türk iş adamının şey, restoran <gülüyor> sahibiyle... Restoran. Sen ne diyorsun kardeşimle karşılaştım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da birisi dedi ki gel kardeşim madem çalışmak istiyorsun, gel barmenlik yap. Dört gün, Hadi yani iş, iş hayatımda bir kişi beni işten attı. O da o adamdı <gülüyor> ve haklıydı da biliyor musunuz yani. Çünkü o akşam ben gidecektim, oradan ben bu işi yapamıyorum diye. Hı -hı. Ve, e, işe gittiğim gün, e, akşam... Sizden önce ben, mi söyledi? Benden önce, kusura bakma ben seninle çalışamayacağım dedi ve beni kapının önüne koydu adam. Helal olsun. <gülüyor> Adamdan anlıyormuş. <gülüyor> Dolayısıyla ben, e, e, Boğaz düşünün o zaman, Boğaz şimdi de master'ın master'dan saymıyorlardı, normal üniversiteyi bitirmiş diye kabul ediyordu, evet. bir de master yaptıracaktı. Neyse uzun hikaye, ben orada uzun bilet kalmadım, nişanlıydım filan da o zaman, hmm. sizin tanı evet, tanıdığınız eşiniz. Evet. Geleceğiz oraya. Evet, ee, Türkiye'ye döndüm. Benim şeyim hikayem. Ama tabii yani orada müzik hep devam ediyordu. Çünkü ben üniversitedeyken belki onu söylemek lazım. Devlet Klasik Türk Müzik Korosu açıldı. Hmm. Onların sınavlarına girdim ve konsertuvarın dışında iki kişi kazandı. Konsertuvar öğrencilerinin dışında o sınavı. Hepsi diğer konsertuvar hocaları zaten Nevzat Hoca'nın öğrencisiydi. Ben bir tanesi bendim. Dolayısıyla da baya hani öğrenci dilimi ben devlet memuru olarak hani yarı devlet, cebime, yarı, yarı ce, ce, cebime sürekli bir maaş koyarak geçirdim. Hatta biliyorsunuz yani bir tek bir çift maaş verirlerdi. Tabi tabi öyle <gülüyor> evet. Mi? evet. Aynen. Doğru. Güzel. Şimdi nasıl bilmiyorum. Şimdi bir tek Şimdi bir çift kaldı gösteriyorlar. Kaldım ki o yani o vara çoğu devlet yani sanat kurumları çoğu lağvedildi gibi. Yok ya, elit çok. Hep yani hiç bir mi ya. Aslında Şimdi, böyle bir şey yok galiba. Evet, böyle bir, bir böyle bir efsane şey, var. Şey var, evet. İziz, yok ama ya. Yani, yani hatta şunu da söylemek lazım. Çok enteresan. Ben buna çok şaşırıyorum. Mesela bu son dönemde diyelim ki son 10 yılda, 15 yılda yetişen Türk operacıları. Türk klasik Türk Türk klasik Türk müziği demeyeyim. Klasik Batı müziği eee e, sanatçıları kendilerine bir önceki dönemlere göre çok daha fazla uluslararası arenada yer bulmaya yer ve isim e, çok yapmaya olsun. başladılar. Yani ben özellikle bu e, operacılar çevresinde e, dostlarım, evet. arkadaşlarım var. E, oradan takip ediyorum ve gurur duyuyorum yani. E, çok güzel evet. bir şey bunu duymak. Evet. Onu evet. da söylemekte de Mutlaka evet. E, Şimdi artık bir tek bir çift maaş vermiyorlar. <gülüyor> Ne veriyorlar? Gösteriyorlar bir tek bir çift. <gülüyor> o isteyen oluyor, isteyen devam ediyor. <gülüyor> o hale geldi diyorsun. Can Bora Genç var. O da bizim konuğumuz oldu. O da operacı. Bilmiyorum. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Atilla. Evet. Hatta müzikallerde falan da baya evet. bir işler yapıyor. O da Ottu Fizik'ten mezun. Evet. Mezun de evet. Şimdi. ilginç evet. değil mi? Yani hep bakıyorsunuz <gülüyor> bilim <gülüyor> önde. Bilim olmadan evet, eğitim. E, e, ya aslında o bir... E, Zaten matematikle müzik aynı lobdan çalışıyor. Evet, da davranış biçimi ve e, o kültürel birikimi size veriyor. O, bir de bizdeki, yani bizde benim dönemimde konsertuvarlar, o gün o Rişe de aynı şeyi söylüyordu, e, onunla yaptığınız sohbette, e, çok katı kurallarla e, yönetilen, e, aslında bir tür tekniker yetiştiren kurumlardı. Hı hı. Müzisyen olmak için o. çok özel insanlar olması ha, gerekiyordu. Oradan müzisyen çıkmak müzisyen. için. Ha. Teknisyen, müzik öğretmeni. Tabii, o başka yani. bir şey, evet. evet. E ben yani o kuralların ne kadar ağır ve ne kadar katı olduğunu kardeşimden hatırlıyorum. Parmakları ah. müsait değil diye piyanodan kemana, kemandan violaya... Gördünüz mü bak. Geçire geçire... Sonunda konservatuvarı son senesinde okumuyorum diye bıraktı. Evet. Ama su akar yolunu bulur işte. E Sen işte tabii. buluyor. Bazen buluyor. Bazen suları açık bırakmamak lazım ama. Yani mesela duruşuyor. şey vardır. Volkan Koç Şu anda e, İstanbul Operası'nın opera korosunun şefidir. Aynı zamanda işte kons e, konservatuarda hoca filandır. Kon Volkan da şahane bir müşter. Hı hı. Ya zar zor bitirttiler çocuğa konservatuarı. Ben biliyorum ya. Yani. Yani pırıl pırıl genç bir adamdır. Peki müzik hayatı Almanya'dan döndük geldik. Döndük. Kendimizi... E, Para kazanmak lazım. Kendimizi bir vesileyle koç grubunun dış ticaret şirketinde e, kendimizi Irak'ta ve Libya'da bulduk arkadaşlar. Hı. Kültür şoku var mı burada? E, var mı? Libya ee, bu kadar kötü değildi tabi. Bugünkü hal gibi değil. E, tabi muhakkak ben Irak'a çok içim acır. Yani e, o Bağdat'ı ikinci bir İstanbul kadar çok severdim. E, tabi hani ne, Tahran gibi o da hani... E, tarihsel birikimle evet, bir şekilde yansıtan... Yansıtan... E, doğru insanlarla muhatap olduğunuz zaman... O insanlarla da e, çok keyifle dostluk, arkadaşlık, hatta iş yapacağınız, çok düzgün iş yapılan insanlardı. Hmm. Onu söylemem lazım. Libyalılar gibi değillerdi. Bıraklar hmm. çok düzgün Başka. iş yapan insanlardı. E, e, e, öyleydi ya Bağdat. E, çok çok acıyorum yani. Maalesef o, evet. Bu o, coğrafyanın o, o, da çilesi bu. Sonra Koç evet. grubu. Ne kadar üzüldü? Koç Koş Grup 5 gire, yıl Gireni oldu. bırakmazlar yani. Evet biraz öyle gibiydi. Ee, enteresan da şey oldu. Yani ben böyle girdim. Bir anda e, koskoca büyük bir işi omzularımda buldum. Nasıl başarıp da onu tek başıma yaptım. Ürettim, harcadım, sevk ettim. Vallahi bilmiyorum. Ama bir sene sonra bir baktım ki koç grubunun kazandığı Ramlı Sicaretin kazandığı paranın yani karının yarısı benim yaptığım o 4-5 milyon dolarlık işten gelmiş. Dolayısıyla ben gencecik adam buraya bir pırpır taktılar hemen. Sen işte terfi ettin dediler Hop. o dönemleri çok iyi hatırlarsınız ya böyle hani Keçi ya Abdurrahman Çelebi denen zamanlar onlar. Biz <gülüyor> öyleydik yani. Hani ihracatçı yok, genç adam yok eee özel bir anda böyle hani Her şeyleri açıldı. açmış sınırları sınır, açmış. evet. Yani genç lisan bilen, derdini anlatabilen insanlara ihtiyaç var. Biz o, o, o jenerasyonun e, iyi iyi kötü taraflarıyla <gülüyor> ilk adımlarıydık. <gülüyor> o dönemleri hapi şeylerdik yani hani Akıncı Beyleri gibiydik. Öyle <gülüyor> öyle öyleydi. Evet. Güzel. Ahmet Paşa'ya verelim istersen. Verelim Birazcık verelim. Birazcık kariyerden ama Döndükten sonra devam edeceğiz. Peki. The Lady is a Trump. Gelsin Suzana Mac Corkle'dan dinliyoruz. I've and dined on Mulligan's stew and never wished for turkey. As I hitched and hiked and through from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Bazarbon. and what is twice as sad. I was never at a party where they honored no kind But social circles spin too fast for me My whole bohemia is the place to be I get too hungry for dinner at eight Love the theater but never go late I never bother with people I hate That's why the lady is a train. Crap games with barons and urns Won't go to Harlem and ermine and pearls Don't dish the dirt with the rest of the girls That's why the lady is a tramp I like the green grass under my shoes What can I lose? I'm flat, that's that I'm all alone when I lower my lamp That's why the lady is a tramp Girls get massages, they cry and they moan Tell Lizzie Arden to leave me alone I'm not so hot, but my shape is my own That's why I'm a tramp The food at Sardi's is perfect, no doubt I wouldn't know what the Ritz is about I put in a coin and the coffee comes out That's why I'm a tramp Love the sweet fresh rain in my face diamonds and lace no guts so what for Robert Taylor I whistle and stamp that's why I'm a train tekrar merhaba. Çok. Bizim bile konuşmaya fırsat bulamadığımız nadir programlardan bir tanesini yaşıyoruz. <gülüyor> ama keyifli Çok keyifli. <gülüyor> Sevgili Mahmut Abra konuğumuz. Ee, şimdi kariyer dedik, koç grubu dedik. Böyle devam ediyor Atilla. Şimdi öyle devam edelim ama Mahmut abinin kariyere girmeden şunu ben söyleyeyim. işte üniversite bitmiş, master bitmiş. Daha askerden önce benim iktisat grubundaki e, faktöring şirketindeki görevlerimin belki ikinci haftası falan beni elimden tuttular. Dediler ki müşteriye gideceğiz. Peki hadi gidelim. ART Tekstil. Dört Levent <gülüyor> ve Mahmut abinin firması. Bak nereden nereye? Nerede, dünya küçük. Nereye? Evet. Sene 93. Ya, ne kadar şaşırtıcı ya. Acayip çok şaşırdım. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> ben sizin kartvizitinizi <gülüyor> de bulup size onu bir şekilde whatsapp'tan Yeşil yollayacağım evet <gülüyor> yani gözümün önünde <gülüyor> aslında ama evet ee, o zaman bir ART'den devam edelim ART evet. nedir uh, ART uh, hem Abra Ready Wear and Textiles demek ART ama hikayesi de var enteresan onu da belki yine müziğe bağlayacağım <gülüyor> <gülüyor> ne güzel olsun o o dönem o dönem böyle kapısını kaldı hangi devam ediyoruz kapısını çaldığım e, tanışıp beraber hani kendisi çok saygı duyduğum ve acaba ne yapıp da beraber çalışabilir miyim dediğim insanlardan biri Atili, rahmetli Atil Özdemir oluyordu e, bir şekilde gittim tanıştım e, muhabbetimiz sohbetimiz oldu birkaç defa ofsine girdim çıktım falan ve e, çok da yakın oturuyor Ben de dört levent e oturuyorum o zaman işte şeyden çıktıktan sonra RAM'dan çıkarken eve giderken de hep onun ofisinin so, önünden hmm. geçiyorum filan. Onun şirketin ismi de Anadolu Radyo Televizyondu. Çok güzel. <gülüyor> o benim bir şekilde zihnime kazınmış. Herhalde bir sabah kalktığımda den Anadolu Radyo Televizyon Avrali de Textiles. Bu iyi ya <gülüyor> Simbabosos mu? Simbabosatilorlu aslında. Evet. Hatice. Evet. Dolaylı o, da olsa. Ondan Mülham desem yanılım yanlış olmaz. Güzel, onu onu almış olduk. Çok evet. güzel. Şimdi çok değerli birimiz yani. Aa, kesinlikle evet. Evet, evet. evet Allah rahmet eylesin. Yani o, o, onun onun o müzikal e, dehası bu dehası ne? bulduğu melodik ne? gücü şarkılarındaki o melodik güç e, işte Bismahdettin kaynak falan. Tadındadır evet. bana göre doğru evet doğru vallahi evet peki arrete tekstil uzun yıllar devam etti galiba arrete tekstili on küsür yıl kadar etti ama e, hep her yerde söylerim çok iyi çok iyi patron olmak çok iyi iyi bir iyi bir işletmeci olmak anlamına gelmiyor ben kendimi bu, a, işletmeci olarak yetiştirdiğimi zannediyordum o öyle de değilmiş aslında bir yandan işletmecilikle müzisyenlik hep bir şekilde bir araya gelip Oradaki idealleri, hayalleri, e, hayatın coşkusunu iş hayatına transfer ederek e, biraz ayağı yere basmayan idealizm e, olguları peşinde koşmakla e, epey bir fazla zaman geçirmişiz. E, ne bileyim ben işte ben e, şu, söylemekte yarar yok. O, sizin bize geldiğiniz sene ben peki Türkiye'de ilk ISO 9001 belgesini almaya e, hak kazanmış... Hazır giyim şirketlerinden birisiydim. O dönemde ilk defa Türkiye'de ekolojik ürünler üretip, ekolojik koleksiyonlar yapmaya başladım. Hatta da bir marka üretip, Atmoswear de de. O zamanlar ekolojinin Türkiye'de ESI yok. Yani tekstildir. Ama çok yanlış bir iş yapmışım yani. Hani şimdi buradan bizi dinleyen gençleri bunu söylemek lazım. Hayallerinize gem vurmayın. ama. Ee, harekete geçtiğiniz zaman da hayalleriniz kadar geçmeyin. Üç adım hayal ileride düşünüyorsanız, ne olur ve ne olur ve lütfen bir adım ileride davranın. Yani planlarınız bir adım ileride olsun, hayalleriniz üç adım ileride olabilir. Onun çok sıkıntısını çektim. Evet. Ya bu Mahmut abi bu herhalde birazcık zamanlama ve ülke şartlarıyla da ilgili. Ya, ilgili yani, ama, çünkü söylediği yani, çok ama, güzel bir özellik ama, bir, ama bu, bu ülkenin kaldırabileceği bir şey değil. Müdebir de. ve tüccar onu da değerlendirip ona göre davranmış olması gerekiyordu. Bir de tabii benim başıma başka bir şans mı şanssızlık mı o da o da tartışılır. Ee, hani onur ve gururla iki yıl Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Derneği Başkanlığı, derneği yaptı. başkanlığı yaptım. 92-94 yılları arasında. Yani ee, Tabii ki yani e, o dönem Türkiye'nin giyim sanayinde böyle yüzde 15-15 falan artık e, büyüdüğü yıllar e, o dönemin Tabii ki e, o, olağanüstü atmosferinde o derneğe harcanan zamanlar filan kendinizden çalınan zamanlar helal hoş olsun çok e, çok önemli hala Çünkü Türkiye hazır giyiminin e, bağımsız sesi e, olarak en saygı, hani devlet nezdinde evet, evet, de en saygı duyulan kurumların başında mutlaka, e, TGS'de evet, evet, gelir. Mutlaka, evet. Dolayısıyla da e, yani e, öyle bir e, kendimi olması gerektiği şekilde dönüştürememenin belki bir nedenlerinden biri de yani oradan öyle, evet. gelen bir idealizmdir. Yani bunu Türkiye'de değil İtalya'da yapsanız belki bambaşka ya, bir şey musunuz? olabilirdi. Beni yine bir hikaye girsin araya. Ee, o dönem e, Japonların e, dış ticaret kurumu, bizim e, dış ticaret müsteşarılık falan gidip hı -hı, bir kurum. Hı -hı. Dönüyor bakıyor Türkiye ya bu adamlar deli mi ya? Yüzde on beş her sene ihracatlarını arttırıyorlar. Bu hazır giyim. Kim var bu işlerin başında? Diyorlar ki Mahmut Efendi var. Bir tane adamlardan biri de o. Hadi diyorlar o Efendi'yi davet edelim. Gelsin bize bu işleri nasıl yapıyor anlatsın. Peki dedim. Beni işte uçağa koydular, Tokyo'ya götürdüler, toplantılar, toplantılar, toplantılar yapılacak. İlk toplantıyı da e, bu işte onların müsteşarlarının başındaki Japan External Trade, Jetron'un başındaki adamla yapacağız. E, beni aldılar, sabah bir toplantı odasına götürdüler, kocaman bir yer, e, kapı açıldı. Yaşlı bir adam girdi içeriye, arkasında böyle penguen gibi Japonlar geliyor. İki, dört, altı falan böyle geldiler, geldiler, geldiler. Hepsi çıkarttı birer tane kart verdi biliyorsunuz böyle. Evet, eğilerek, eğilerek kartlar verirler. Şimdi yani. radyo programını dinleyenler <gülüyor> görmüyorlar <gülüyor> ama <gülüyor> evet. kartları Japonları nasıl veriyor? <gülüyor> Tokio şunları elle yani. tutularak böyle el tutarak, eğilerek eğilerek verir. Sevgili evet. mahmut <gülüyor> abla ah, aynen bunun taklidini yapıyor burada. Ondan sonra. Ee, o arada birisi, arkadan birisi bir, cebinden bir tane kağıt çıkardı. Bu yaşlı adamın, belli ki o, oranın patronu, evet. e, adamın önüne koydu. Şimdi o adam, karşımdaki adam Sony Corporation'ın yönetim kurulu başkanlığından ayrılmış ve Cetron'un başına yani tayin yapmış. edilmiş bir adam. Hı. Tamam mı? Şimdi ben de Türkiye hazır giyimciminin temsilen bu adamın karşısına oturuyorum. Yaşım 35. Tamam. <gülüyor> Şimdi adam e, e, bana baktı, bakıyor, karta bakıyor. bakıyor. dedi ki, siz ne kadar gençsiniz böyle dedi bana. Ben de Cemaat ben dedim ki, ya benden önceki başkan Hasan Harat benden de gençti. <gülüyor> tamam Şimdi... adam, adam kafayı siliyor Şimdi... Ama şu anda düşünüyorum tabii. ki bizim gibi gençlerin. Tamam bir dinamizm, bir heyecan, bir koş koşturma falan bütün bunları yapıyorduk elbette. Evet. Ama ya bu tür kurumların başında biraz ununu eleyip eleyini asmış tecrübesi ile şöyle bir saç saçları ağarmış adamların olması muhakkak gerekiyormuş. Yani <gülüyor> bir de hani böyledi bir böyle de bir ortam eee şey ettik. Yani dönem dönem, dönem geçti. Geçirdi, evet, yani, tabii tabii. Türkiye öyle bir dönemden evet, geçti. Evet. Ne kadar? Günlerin gereği de belki yani. Evet. Ne kadar farklı dönemler. Bak o dönem için neler söylüyor sevgili Mahmut? Bu dönemde yönetim kuruluna gitmeden üç ayrı yerden maaş alıyor. Yani, da var. Devlet büyüklerimiz üç ayrı yerden maaşları löplöp ceplerine löp koyuyor. Ger interessante. O zaman <gülüyor> o zaman Özal, ee, şimdi başka bir yere gidiyor muhabbet ama Özal bizim e, abimiz gibiydi ya abimiz gibiydi ya işte Brüksel'e, koto müzakerelerine gideriz akşam birde arar tamam ne yaptınız anlatın bakalım anlatır yarın şunu yapın bunu yapın bunu yapın diye bunlara anlatıldı ya da biz işte o zaman dünya giyim sanayileri federasyonu var International apparel federasyonu Şimdi orada bizim Hasan Başkan Yardımcısı seçilecek. Toplantı Kıbrıs'ta. Yani Güney Kıbrıs'ta. Hı. Şimdi an Güney Kıbrıs'a nasıl gideceğiz? Hı. Tamam. Dedik ki ya Özel'e soralım. Hı. Yani koskoca Cumhurbaşkanı bize söyler nasıl gideceğimizi. Sorduk Sayın Cumhurbaşkanı nasıl gideriz biz oraya? Dedi ki e, nasıl e, gideceğinizi bilmem. Ama nasıl gitmeyeceğinizi söyleyebilirim dedi. Tamam. <gülüyor> nasıl peki evet. dedim. Sakın dedi C Dışişleri Bakanlığı'na gitmeyin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sinyali verdi. Çok iyi. Sinyali verdi. Yani biz işte başka farklı farklı <gülüyor> yollardan Yoldan. dolana dolana gittik filan. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir böyle bir ilişkilerin olduğu oldu, bir bir evet dönemi evet. bir dönemi yaşadık. Yani oradan geri döndük. İlk kişi bizi davet edip ne yaptınız anlatın bakalım ya demek oldu filan. Böyle bir Meraklı ve ilgili filan bir adam. adam doğru tabii ki. İşte şimdi en büyük şeyi... ...Ezol'un ekonomist değildi. <gülüyor> Yok, ekonomist değil. <gülüyor> Biz şu anda şanslıyız. <gülüyor> evet. <gülüyor> şey, ekonomist ya. Cumhurbaşkanımız. Dostlarımız çünkü. hani böyle... ...fuarlarda maarlarda birlikte gezerdik... ...Ezol'la. Her fabrikaya... Her, fabrika, ...her fabrikatöre... ...derdi ki ya işte... E, Sait Bey, ben sana iki ay önce şu e, boyahaneyi kapatmanı söylemiştim. Kapattın mı? Tamam ya da iplikhaneyle boyahaneyi ayırmanı söylemiştim. İşte Cevher Bey yaptın mı filan? E, bunları söylerdi ya. Yani böyle ben inanamazdım evet. ya. <gülüyor> acayip. <gülüyor> Çok acayip bir adamdı. Evet, evet, Doğru, doğru. Evet. Aa, a, Atilla... Nasıl susturacağız Mahmut abiyi? <gülüyor> müzikle. Bir müzikle, bir müzik evet, arası. Evet, herhalde. evet. Yoksa başka şansımız yok. Yok, evet. Chet Baker, Space Jazz Trio ne Old, söylüyor? Old Devil Moon diyorlar. Desinler bakalım. Sevgiyle alaylayacağız dinleyicilerim yine çok keyifli bir programda sizlerin karşınızdayız. Bu akşamki konumuz Mahmut Abra. Allah e... arada kesiyoruz zorla <gülüyor> çullanıyoruz müzik koyacağız diye. Şimdi daha da keyifli konulara geliyoruz bakalım nasıl <gülüyor> olacak? <gülüyor> Çünkü eğitim dedik kariyer dedik şimdi bol bol müzik konuşacağız. Harika. Yani birazcık tiyoları aldık daha bu piyano eğitimiyle beraber ilkokul çağlarından <gülüyor> başlayan ama ondan sonra çok ciddi bir koro çalışmaları ve şan çalışmaları var. İsterseniz o yol nasıl başladı? Birazcık onları dinleyelim. Benim şan eğitimim öyle çok uzun süren bir de konservatuar tamamladığım bir eğitim olmadı. Olamadı. Üniversiteyi üniversitedeyken işte belediye Konsertuarı şan bölümüne eee sınavlarını. E, İki öğrenciden bir tanesi dışarıdan. Yok gira. yok o değil o devlet korosu. Onu, o devlet onu, korosu. Evet ha. o bir, biraz daha sonra. O yani. daha sonra. Evet. evet e, o, sınavla, o sınavları nasılsa kazandım ama e, e, neydi o kız, kızın ismi ya? E, Türkiye'nin e, en şimdi çok, çok şişmanladı şimdi çok güzel büyük seslerine İstanbul Gelişim Orkestrası'nın solistiydi. Hadi bakalım, ee, Genç mi? Gençlerle? O zaman yok, yok. O zaman, şu meşhur İstanbul, Hı -hı. İstanbul Doğru. Gelişim Orkestrası, ee, yani o zamanın bana göre Türkiye'deki en iyi seslerinden biri kızcağız Zerin Özer. Zerin Özer, Zerin Özer. Zerin Özerle Özer arka arkaya sınava girdik ve Zerin Özer'i tipine bakıp almadılar. Düşünün yani Hı. ve beni aldılar yani. Konsertora ya o o kız giremez mi böyle bir şey Tabii olabilir mi ya? Ankadan yani. güçlü seslerden biri. Evet. Yani. Ve sonra ben üniversitede üç, üç, üç hafta sonra konsere gittim. Zehrin Özer e, şey e, İstanbul Gelişim Orkestrasının solisti. İşte. Ya böyle bir yer, konsertuar yani. Niye hı, niye hı, kızın hı, her yerinde incik boncu hippy evet. görüntülü filan bir, bir genç kadındı yani diye. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani benim orada çok uzun müddet kalmadım herhalde birkaç sene derken de Devlet Klasik Türk Müziği Korusu sınavları açıldı. Ben devlet e, e, hakikaten e, çok şanslıydım. Çok güçlü bir çok güçlü ve genç bir e, müzisyenle birlikte çalışma imkanım oldu. Ruhi Ayengeli. Belki ismini duymuşsunuzdur. <gülüyor> uzun bir sonra Yıldız Üniversitesi'nin konservatuarının başındaydı Ruhi. Ee, o koro şefiydi. Ben de işte bir korepetitör olarak hmm. e, ona ya yardımcı oluyordum. <gülüyor> Doğrudan dolayı hocam olmadı ama çok şey öğrendim. ondan hem koro adına, hem e, müzikalite adına. E, sonra da işte 76 yılı devlet koro sınavları açıldı. De. Onlara girdim. E, Nevzat Nevzat Hoca Nevzat beni de. Allah'a uzun ömür versin. Hı hı. Ee, şeye, devlet Korosu'na kabul etti. Ee, orada da enteresandı. Yani sınavda işte böyle bana sofistike makamlar soruyor. Diyor ki ben bunları çok iyi bilmiyorum. Yani Çünkü hani ben yani piy yani piyano çalıyorum. Piyanoda bu makamları hani uyarlamak ve şey edebilmek çok mümkün değil. İyi. Öyle mi dediler? Buyur piyano burada, çal bakalım bir şeyler. Onlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, o, orada bir Satsamayi'yi çaldım, ha dediler, fena değil idare ediyor. Alalım, alalım. <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> evet, yani öyle bir 5-6 yıllık bir devlet korusu şeyim oldu. Daha sonra da işte bu doktora yani imkanı ile birlikte Almanya'daki... Devlet Korosu yeter bu kadar deyip e, oradan oradan ayrıldım. E, ayrılmamış olsaydım bu geçen sene emekli olmuş olacak. Evet. Güzel. <gülüyor> Birlikte başladığımız dostlarımız evet, emekli, emekli oldu herhalde evet. yani artık. Evet. Bunları genç emekli ediyorlar biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yıpranma, payı. <gülüyor> Yıpranma payı. Ama müzik hiç bitmedi sizin hayatınızda. Ee, yok, ben üniversitede, üniversite, hatta lise yıllarından itibaren üniversitede bir yandan işte üniversite korosu falan e, çalışırken kendimi e, Türk şairlerinin şiirlerini e, bir şekilde bestelerken buluyordum hep. Bir de bestecilikler ya, var yani. Nazım Hikmet. Evet, evet. evet. Öncelikle, kendimi, öncelikle kendimi öncelikle kendimi Atilla İlhan'la e, çalışmaya başladım. Maalesef işte bu o albümde, yani Grup Abra albümünde hiç Hı. Atilla İlhan yoktur. Hı. Çünkü Atilla İlhan'ın e, şiirlerinin telif ücretleri 5000 bin dolar filan midir? Evet. Dolayısıyla da böyle bir şey imkanı olmadığı Olmadı. için maalesef orada bir Atilla İlhan yoktur. Bir Demin üretin Selçuk evet. yoktur. O da rahmetli Timur abi müsaade etmediği için babasının eserlerinin kullanılmasına başka yerlerde. Hı. Ki benim hocamdır yani. Timur abi üniversitedeyken onun da ondan da evet. fayız almışımdır. Evet. Ee... aslında buna bakınca ne kadar doğru ne kadar yanlış. İşte şimdi ben <gülüyor> de onu düşünüyorum. Evet. Hatta sorayım mı sormayayım mı dedim. Yani böyle bir provokatif bir soru olacak ama yani bu evet. çok hani söylediğiniz bana çok doğru gelmiyor. Yani bu bunların seslendirilmesi, yüzüne çıkması çok daha önemli hani evet. çekmecede ee, durmasından. Evet, evet. Öyle kesinlikle. Ama Münir Nureyetin Selçuk'un eserleri o kadar çok piyasada dejenere... Yani onu da anlamak lazım Timur abiye. E, o kadar çok dejenere edilerek seslendiriliyordu ki... O da bu işte yani e, telif yasası falan çıkıp da bunlara ya sahip seçici zaman... Seçici olunabilir o ayrı mesela. Evet bunu yapmadılar ama bu telif yasasının çok büyük sıkıntılar çek, çıkardığını ben biliyorum. Hmm. Bir... E, yani bir çocuk şarkıları e, albümü yapacaktım yani kendi şarkılarımdan e, pan yayıncılık vardır e? belki onlar Hı -hı. benim üniversiteden Biliyoruz. dostlarımız e, asla ve asla mesela o, orada güzel bir, bir Atile İlhan küçücük bir Atile İlhan şiiri vardı çocuklar çocuk şarkısı olarak bestelendiğim İzin alamadılar yani ve o, o albüm yani. evet o dereceydi o Atile İlhan hala öyle. O yüzden biz burada da tiryak yok. yok. <gülüyor> Albümde yoktur. Hatta şeydi yani enteresan bir hikayedir. Ee, şeyin e, bu albümdeki şiir okuyacağımız şiirlerden e, birisini de maalesef e, öyle okuyamadık çünkü o, o e, caiz Sıtkı'nın arkadaşı olan o şairin e, şiirini e, oğlu müsaade etmedi, etmedi bize kullanmamıza çünkü gece babasının. Ee, rüyasında görmüş babası onu gördüğünde arkasını dönmüş gitmiş. Ertesi gün kusura bakma ben sana bunu bunu kullanman için müsaade veremem dedi. <gülüyor> ya, ya ben. Şey <gülüyor> böyle şeyler oluyor <gülüyor> yani. yani ya, tamam, bu telif işi <gülüyor> çok sık çok, çok, çok evet, sıkıntılı evet. bir iş yani. Ben e, Atilla ya o konuda çok katılıyorum. Bu işlerin çekmecelerde kalmasından öyle veya böyle iyilerisiyle kötüsüyle iyi o, o, yüzüne kendi, çıkması, kendine şey o kendi kendine şey olacaktır. Elenecektir zaten sonunda. kötüler. Evet. Aa ama iyilerin de insanlar tarafından daha dinlenebilir ve tekrar daha ulaşılabilir halde ve tekrar tekrar hatırlanan şeyler olması açısından daha doğru buluyoruz. Evet. Yani. Ve maalesef kimse bilmiyor yani özellikle gençler hiç o kadar bir haber yetişiyorlar ki bizim bu evet. sanat müziği kültürümüzden. Evet. Ya bu e, yani mesela eee ...benim bu albüme koymak istediğim... E, ...Atil İlhan şiiri... E, ...şarkısı... E, ...yani hani dostların tarafından en çok sevilen... ...Mülihat me, me, Gülses... ...Mülihat <gülüyor> Gülses'in... ...bu muhakkak okumalıyım dediği <gülüyor> bir şarkıydı... E, ...ve yani o, onu yapabilseydik... Yani ...Atil İlhan'ın o çok güzel bir şiiri... ...gün yüzünde bir şarkı olarak... E, ...hani taşınıyor olacaktı... ...sadece bir şiir değil... <gülüyor> Olamadı maalesef. Ya bir şeyin yani. bestelenmesi de çok büyük bir emek aslında. Yani, yani o, o, hadi onu, onu geçelim bir ama kez. Ama <gülüyor> yani hani bu çok güzel işler bunlar. Evet, Daha evvelden sohbetini şu anda müzik arasında da yapmadığımız bir konu geldi benim aklıma. Onu soracağım sevgili Mahmut Abra'ya. Ben e, dini olmayan Bizans müzikleri dinledim. Gene kilisede korolar tarafından söylenen. Bunların kayıtlarını buldum babamın hı hı. çok zengin bir arşivi vardı oradan buldum bunları aa Türk sanat müziğinin aynı altyapısı birebir çok enteresan oradan bu Türk sanat müziği el almış Türk sanat müziği dediğimiz şey bence tamamıyla dini olmayan Bizans müziğinin üzerine inşa edilmiş bir Şimdi müzik yani diye biliyorum dini olmayan demek de belki e, şey e, dini olan da çok farklı değildir evet. ki ee, ...aynı makamları kullanır... Hı -hı. ...aynı modları kullanır... Hı -hı. ...muhakkak oradan yani... E, ...burası doğru ama beyler? Evet. Koskoca Fatih bunu... ...o sistemi üzerine... ...Fatih Sultan Mehmet evet, bütün her şeyi kurduysa... Evet, evet. ...tabii ki kültürel olarak da... ...onlardan etkilenmemiz mümkün, mümkün değil. Geçenlerde... E, ...bir... E, ...bu... 500. yıl vakfı vardır. Bu e, şey İspanyol Yahudilerinin e, Türkiye'ye gö göçüyle. Evet, onlarla ilgili bir vakıf var. Onlar orada bir bazı dostumuz bizden bir konser istedi, kişide e, Havrada vermek için <gülüyor> memnuniyetle dedik. E, o vesileyle orayı ziyarete gittiğimizde o müzeyi gezdik. Orada bir küçük bir müze var, aklınızda bulunsun. Gitmediyseniz şişhanedeki şişhanedeki, şişhanedeki, şişhanedeki Neveşolon. Neve Neveşolon neve tamam. Sinego'nun içinde bir müze var. Orada bir bölümde üzeri böyle çok güzel aydınlatılmış böyle beyaz bir camla kapatılmış çok belli ki nadide bir şey ve kimsenin dokunmasını istemiyorlar. Evet. Kalın bir kitapta kitap var. Hı hı. O kitabın açılmış bir sayfasını görüyorsunuz ve oradaki bu bir ilahi kitabı hı hı. ve ilahi yani o açılık olan sayfadaki ilahi Sultaniyegah gah ilahi yazıyor. Yani şimdi <gülüyor> e, onlar da bizden alıyorlar. Yani evet. o kültürel ilişki devam ediyor. Yani tamam cumhuriyetle birlikte kırılıyor biraz. Kırılmaya çalışılıyor, kırılamıyor. Ama şu anda da yok maalesef iyi diyor. iyice hı, iyice ne evet, artık evet. yok yani hani Türk sanat müziği diye bir müzik. Galiba yok yani. Şimdi müzik tarafına bakacaksan öyle. Sanat tarafına bakacaksan başka türlü yok oluyor. Evet. Mimariye bakıyorsun bütün Ermeni Oo, mimarlar, o, o. şunlar evet. bunlar. Dolmabahçe'nin mimarlarından tut. Bütün hepsi. Yok. Orada Neyse. yok ediliyor. Yüz ünlü Türk. 99 evet. tanesi devşirme. Evet. evet. Peki. Peki. Bütün girelim mi? Girelim. Girelim. Lonely Avenue. Körtelink. Körtelink'ten dinliyoruz. Hadi bakalım. Oh. dark and dreary since I broke off baby with you live on a lonely avenue my little girl wouldn't say adieu well I feel so sad and blue Söyleyeceğiz dinleyicileri tekrar merhaba Matilla İgin'in bilgisayar ve kumanda masasında eskiden böyle bir şey var kumanda, kumanda masası, masası. tabii evet, kumanda masasında <gülüyor> Yavuz Özüstün vardı evet evet Yavuz şeyde üstün. radyoda radyoda <gülüyor> çok tehyi müzisyen de var Mahmut o müzisyen tarafında bilmiyorum evet, evet Mahmut Abra misafirimiz <gülüyor> ve bugünkü beslenmeyi kırmızıyla ile yapıyoruz <gülüyor> elimde bir tane grup Abra Şairane, Sevdalar diye bir CD var. İki tane geldi bu CD'den. Gökten iki elma düştü. <gülüyor> bir tanesi bana, bir tanesi Atila'ya. Şanslıyız. Artık Çok demodeler şanslısın. maalesef ama. Yani. Yok ya bu. <gülüyor> ama bunların şeyi geçmez kalı ama. Kalıcılık. Kalıcılıkları. Benim arabam geçmesi? da biraz eski model olduğu için hala CD çalarım var. <gülüyor> Ve buradan çıkınca bunu dinleyeceğim. Ama dinlemeden önce bunun hikayesini dinleyelim sizden. Ben 18 yıldır Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Kurusu'nun şefliğini yapıyorum. Orada e, yaptığımız müzikal programlar genellikle tematik bazda oluyor. E, 2014 evet 2014 yılı başıydı galiba. E, bir doğum günü nedeniyle ki galiba 100. yılıydı. Nazım'ı anmaya karar verdik. Nazım şiirlerinden yapılmış olan şarkıları seslen, hem koral olarak seslendireceğim iş, hem de farklı müzisyenlerim de aramıza katılacak. Vedat Sakman, hmm. e, Vedat Abi gibi falan e, böyle bir program hazırladım. E, bu programı hazırlarken yolda ya işte o da katılsın aramıza, bu da katılsın, şöyle de olsun, böyle de olsun derken e, dostum Melihat Gülses'i e, bir şarkı okuması için Kanatları Gümüş Yavru bir kuş şiirinden bestelenmiş şiiri. Hadi Mel Melih Hatun'um siz yani sen gel oku derken çok takdir ettiğim, beğendiğim bir operacı Tuncay Kurdoğlu. Hmm. Tuncay ne olur gelir misin sen işte nazımla ilgili şu şu şarkıları söyler misin filan derken biz böyle kocaman bir ekip olduk, ekip olduk sahnede. Hmm. Ee, Piyanist e, ki önümüzdeki haftada bir e, Türk Rapsodesi isimli bir eseri çalınacak kendisi çalacak e, Hakan Ali Toker piyanist çılgının biridir e, o aramıza piyanist olarak katıldı e, bir roman çocuğu olup da benim hayatta gördüğüm en donanımlı çelistlerden biri Murat o aramıza Murat katıldı. süngü Evet Murat süngü Evet ve derken Caner de, akın Caner, caner Akın da Tuncay'ın o programda yoktu ama Tuncay'ın e, çok e, birlikte çalıştığı bir tenor arkadaştı. Hmm, can can can caner bir adım sonra geldi aramıza. Ee, daha sonra da yine o, o, o zamanlarda da e, İsmail Işık, Işık ustamız aramıza geldi. İsmail abi yani Ottu'yu e, bilirsiniz muhakkak Ottu'nun bir ...bir efsanevi bir topluluğu vardır... ...THBT diye hiç duydunuz mu... ...Türk Halk Bilimleri Topluluğu evet. diye... Hı hı. ...İsmail abi onların yaklaşık 15-20 yıl... ...filan şefliğini yapmış... Şefliğini. Bir, ...yani THBT'nin ağasıdır... ...onların tabiriyle... <gülüyor> Tabiri. ...Evet İsmail abi... E, ...yani... ...çok sıkı bir... E, ...bağlama hı hı. ustasıdır ya... Yani. ...öyle böyle değildir yani... ...o da bir şekilde yollarımız kesişti... ...İsmail abi de aramıza katıldı... Ve bir piyano, bir çello, bir bir, bir bir bağlama ve üç tane de solistle evet. biz böyle bir bir anda kendimizi bir bu konserden sonra, bu Nazım konserinin, üniversitedeki Nazım konserinden sonra ya biz bunu biraz daha acaba profesyonelce yapabilir miyiz gibi bir kalan plağa bağladığınız işi. Peşine takıldık. Bir sürü yerlerde konserler verdik. Bunun içinde Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta böyle büyük bir e, o dönem hatırlar mısınız? Bu, bu olaylar filan daha patlamadan Suriye'de filan ve bu şeyler olmadan henüz e, Türkler hani Kıbrıslı olan yani Kıbrıs'ın güney ve kuzeyi böyle şey e, barış görüşmeleri falan yapıyorlar, yapıyorlar öyle evet. bir dönem yaşadık. İnktarş falan e, mı var? Yok böyle? yok İnktarş yok. Mustafa Akıncı'nın Akıncı, tamam, ilk yani doğru, o tamam. ilk başladığı dönemlerde. Mustafa hani bizi oraya davet ettiler. Orada bir konser verdik ve güney Kıbrıs'ın yani onların cumhurbaşkanları dini liderler. Konsere, e, geldi. konsere, konsere, geldi. konsere geldiler. Çok ve kuzeye iyi. geliyorlar yani. Evet. Tamam. Ve biz o, e, orada da Nazım'ın yine bir kış günüydü. Yine Nazım'ın e, Nazım repertuarı yaptık. Hatta ve hatta yani bir, yani şimdi konuyu atmayayım ama... ...oradaki bazı e, e, yabancı <gülüyor> e, bir, bir, bir Kıbrıslı şairin... E, ...o akşam için özel bir barış şarkısı için yapayım dedim. Bana bir tane şiir hazırlandı, yollandı. E, ve o, o Rumca şiir tabii. Ve ben o Rumca şiiri... E, ...bütün o... <gülüyor> ...prozodik şeylerine, vurgularına, <gülüyor> bilmem nelerine... ...dikkat etmeye çalışarak, dinleyerek bilmem kaç deva... E, ...o şiiri besteledim ve de... ...yaner gitti orada onu... Rumca okudu. Evet. Bütün bir, <gülüyor> bir Türk solistten Rumca bir barış şarkısı dinlediler evet. yani Rumlar da. Türkler Vallahi o zaman de. barış olmadıysa evet. bir daha olmaz herhalde. Ve ondan sonra bütün ipler <gülüyor> koptu. koptu. Şu anda görüyorsunuz halini. Yani ne kadar o, kötü o, bir dön dönemmiş. Evet. Yani nasıl bir bölgeyse burası yani. Neler... Evet, çok acayip. Şimdi bunun hesabını ben kime soracağım biliyorum ama nasıl soracağımı bilmiyorum. <gülüyor> Amerika'ya soracağım yani. Evet. Yani E-mail'i e sorabilirsin. E-mail mi Atın o meyata? Bunlar şu anda birbirlerini yiyorlar. Biraz sakinleşsin bir soru soracağım onlara. İşte o çerçevede tabii şey kalan rahmetli Hasan Saltık hem İsmail abinin albümlerini hem Melihat'ın albümlerini çıkarmış olan birisi olarak. Tabii ki bu albümü satmayacağını bile bile Hı. Kerhan yaptı. Valla bazı şeyler... ...satsın diye yapılmıyor. <gülüyor> ya satmaması <gülüyor> daha iyi. Bir, <gülüyor> Belki de. Evet. Evet. Bunların hepsi kilometre taşı. Aynen. Aynen. Evet. Türkiye'de... ...kültürle alakalı yapılmış. Hepsi evet. kilometre taşları. İnanın bana... ...o ressamlar, heykeltıraşlar, şairler. Evet. Burada aslında evet. bir şey... Orhan Söyle Veli şiirleri satsın diye yazmadı. Evet. Bir şey okumam lazım. Bu albümü... E, e, ...iki kişiyi özellikle yollayarak dinlemedi, yani üç kişi dinledi. İşte e, bunlardan bir tanesi e, bu albümlerle ilgili yazmayı çok sever, Hıncalı Uluç'tu. Evet. Uzun uzun yazdı bunu. Ama en enteresan yazıyı da Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümündendi başındaki Ali Ergur... ...müzik sosyoloji, konsertuvarda müzik sosyoloji dersi veren bir hocamız Ali Hoca... Bu albümü dinleyince e, uzun bir yazı yazdı ama... Aslında bu albümü yani o dönemki Türk, yani 2017 yılı bu yeni sayılır. Ee, yani günümüzdeki e, Türkiye'deki müzikal algı anlayışın içinde değerlendiren bir yazıydı bu. Ama son cümlesini, yani son paragrafını e, bunu yani albümü tanıtmak adına değil ama yerini ifade o etmek, etmek adına okuyup ister misiniz? Tabii tabii, tabii isteriz. Lütfen. Şöyle... Ee, Grup Avra'nın Şahir Sevdalar albümü Türkiye'de özellikle son 15 yılda hızla düzleşen, sanatsal anlatım gücünü yitiren, poetika üretebilme yetisinden mahrum, herhangi bir düşünsel derinlik içermekten özellikle özenle kaçınan müzik çölünde beklenmedik bir vaha sunuyor. Çok sesli düşünüşün payandaları teker teker dinamitlenirken otoriter kültürün yegane hakikat biçimi olduğuna mutlak iman etmek yaygın norm haline gelirken Grup Ablanın Aşkın Müziği bir umut kandili yakıyor. Evet. Neticede yani evet. biraz önce aslında bahsettiğin ee, şeyin şey. bu biraz daha eee e, evet, ya da teori evet. teorize teori evet. edilmiş evet. Hali, Ali Hoca'nın evet. yazdığı. Doğru. Doğru. Ali Örgü're de buradan selam olsun o zaman Söyleyeyim evet. dinlesin Ali Örce çok sever Şimdi bu Kıbrıs şeyinden bahsedince siz aklıma şey geldi sizin bu devlet erkanı karşısında yaptığınız ilk şey değil bu Çok daha evveliyatı var biraz önce konuşmuştuk onu da ne olur sizden bir dinleyelim Öyle O mi? da çünkü evet. çok keyifli bir hikaye o, o. <gülüyor> ö, ö, Özel hikayesi 79 mu? 70, 70 yok 70, 70, herhalde 77 78 evet, o şey e, Ira ile ilgili evet, olan. ben şeyin e, hani hepimizin benzin kuyruğuna girdiğimiz yıllarını evet. hatırlar evet. mısınız? Arabayı kalkar iterdik. Yani. Ya, evet. İki iki <gülüyor> adım daha öne gider geçelim. Değil Araya mi? Kimse girmesin. Evet Kuyru kuyruğa girerdik, <gülüyor> benzin kuyruğuna girerdik. Ha, o, o dönemler eee İstanbul Festivali'ni başlamış. Ee, ...yani Türk müziği de yapılsın isteniyor... Ee, e, ...tabii ki elbette nitelikli hani, bir şey olsun isteniyor... ...bunun için işte ilk adreslerden beri İstanbul Radyosu... Ee, ...Doktor Nevzat Varol'a bu görev veriliyor... ...Nevzat Varol... Ne, ...pardon Necdet Varol... Ne? ...Nevzat Hoca'yı <gülüyor> Necdet Varol karıştırdım bir... Ee, ...Necdet Varol işte, ağırlıkla İstanbul Radyosu sanatçılarından teşkil olunan biraz da böyle şehirde biraz öne çıkmış korolarından da işte takviye olunan kocaman bir koro ve, ve kuruyor. O, o arada da biz pek bir ortalıktayız. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Hı, Türk Müziği Korosu olarak ee, hani böyle biraz tanınmaya başlamışız falan. Neyse bizden de birkaç kişi istendim. Ben de. E, katıldım. Bir İstanbul Festivali'nin işte ilk, ilk konserini hatırlıyorum. O zamanlar e, açıktı. Maalesef şu anda orayı kullanamıyoruz. Rumeli Hisarı yaptık. E, televizyonlarda da canlı olarak vermişler programı. E, dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün eşi Emel Hanım da izlemiş televizyondan programı. Ve e, tesadüf bu ya e, o aralar fena halde Türkiye'nin e, Necip yani 70 sente muhtaç olduğumuz, olduğumuz dönemler tam tam o dönem yani ee, şimdi 40 sente muhtaçız daha kötü şimdi ek eksideyiz, <gülüyor> eksideyiz galiba eksideyiz şu abi. anda eksideyiz şu evet. anda 40 milyar dolar civarında Burada eksideyiz is, galiba e, o dönemde e, ne yaparız da acaba hani ucuz ya da vadeli petrol alabiliriz diye Yüzlerini Doğu'ya çevirmişler. Bir bakmışlar ki İran Şahı oturuyor orada. <gülüyor> <gülüyor> ben demişler ki ona bir davet edelim. Burada güzel bir güzel ağırlayalım. Belki bir çıkış yolu, yolu çıkar, bize. çıkar bize. Belki Şah bir ee, hoşluk yapar. <gülüyor> evet dönemin e, başbakanı e, şey, e, Demirel. Demirel. Demirel. Ana muhalefet partisi başkanı da Ece Şah gel Şah'ı davet ettiler. O arada bir e, haber geldi ki bu koro da Emel Hanım'ın tarafından e, işte Ankara'da verilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içindeki davet salonunda verilecek konserde bir e, işte halk müziği oyunlarından sonra Artvin oyunları vardı o. Halk müziği oyunlarından sonra bizim koro şey yapacak. E, Sahne alacak. Kısa, kısa bir konser verecek. Neyse. Bizi koydular uçağa. Mahmut bir şey soracağım abi. Ee, o zaman e, şeye gittiğinizde, e, koroyu için konser vermeye gittiğinizde böyle Osmanlı giysileriyle ellerinde kılıçlı adamlar var Aa, mıydı? Tabii olmaz mı? <gülüyor> i̇şte benim en, en sevdiğim konu bu. Peki böyle bir ee... Bizi buradan koydular ilk defa emri hayatımda da uçağa bindim. <gülüyor> Ankara'ya gittim. <gülüyor> Uçaktan bizi aldıkları ve otele falan götürmeden doğru radyoya götürdüler. Bir stüdyoya girdik. Elimize bir şey verdiler. Metin. Bir, bir, bir şarkı verdiler. Evet. Dede Efendi'nin bir efendim. acama şiiran yürük semai. Sözler tamamen farsça ne hevayi ne kenar keştimara hem ahiret hem ki cana ve çikar keştimara sözleri çok iyi biliyorum çünkü inşallah 28 mayıs'ta bekki konserimize davet ederim sizi epikte gelirsiniz orada da seslendireceğiz. Aa, çok güzel. Kıyafet çarptı evet, varsa evet, ben kuru, kuru, yani. <gülüyor> alır gelirim. Yeniçeri kıyafeti. Yeniçeri kıyafetim ee, o o o bir hani tam yabancı İngilizce tabiriyle bir masterpiece'dir. <gülüyor> Muazzam yani bir eserdir. Ee, onu seslendireceğiz ve bunu da o şahın karşısındaki e, konserdeki açılış parçası. Neyse koro olarak e, konser mekanına girdik. Büyük bir böyle kocaman bir dikdörtgen salon düşünün. Karşımızda bir e, şey e, şeref masası protokol, var. masası, protokol masası var. Öbür taraflarda da onu da böyle 90 derece kesen. Ee, bir dolu masa var. Onlar da dolu. Ama karşınızdaki protokol masasında işte bizim Cumhurbaşkanımız yanında işte Şah Rıza Pehlebi oturuyor. Bizim Cumhurbaşkanımızın yanında Farah Dibi oturuyor. Şah'ın yanında Emel Hanım Emel oturuyor. Efendim ters şekilde Cumhurbaş şey Başbakan e Demirel. Demirel, Demirel oturuyor bütün ihtişamıyla. <gülüyor> Demirel'in yanında Rahşan oturuyor tabii. O da <gülüyor> bütün ihtişam <zarabeti> ile <gülüyor> Aslında ihtişamıyla. Onu evet, söylemek eliz lazım. Eliz yani eliz eliz fiziki güzel. olarak olmasa <gülüyor> bile. <gülüyor> Öbür tarafta da tersi var bunun. Orada da Ecevit oturuyor. <gülüyor> Nazmiye Hanım da beraber. Onun yanında bütün Haşmeti ile <gülüyor> Nazmiye <gülüyor> Hanım oturuyor. Evet. Böyle böyle böyle gidiyor bu. En sonunda da işte e, Turan Fevzioğlu ve ee, işte, türkeş belki. Türkeş, evet. Alparslan, <gülüyor> Türkeş e, oturuyor. Demek ki o zaman da onlar da e, şeyde e, mecliste parlamentoda, azınlık. mecliste, mecliste ve e, şeyleri, grupları olan partiler. partiler. Hiçbir şey değişmedi. Hala aynı durum. Ee, evet. Bir kere tercih ederim o günü. Hayır. Şunun için gene onlar kenarda oturuyorlar. <gülüyor> Ama sözü en çok geçenler. Şimdi e, şey e, Necdet Varol e, hocamız e, işte İngilizce e, işte şeref verdiniz hoş geldiniz filan muhtad konuşmaları yap, yaptıktan sonra işte dedi efendinin e, bir acama şair eserini sizin için seslendireceğiz deyip sözlerini e, okuma okudu Farsça daha doğrusu okuma gafletinde buldu <gülüyor> <öyle> demek <gülüyor> belki daha doğru <gülüyor> çünkü eee şiirin okurken sonuna doğru şöyle şahın hafifçe öne doğru eğilip eşine doğru baktığını, eşinin de hafif eğilip birbirlerine böyle müstehsi bir edayla gülümsediklerini fark ettim. Fark etmemek mümkün değildi zaten herkes anladı. Sonra uzun yıllar sonra işte Ramdoş ticaretle birlikte birlikte Tahran'da işte tekstil konfeksiyon satmaya <gülüyor> <gülüyor> gittiğimde Ramın o dönem, o dönem ofisin, ofisinde çalışan Fars edebiyatı mezunu genç sekreter hanımefendi bana o şiirlerin gerçek Farsça aksanıyla nasıl okunduklarını öğretti. Ve acayip olur. acayip mahcup oldum. Siz davif yani. öyle doğruyu tebessüm ettiniz <gülüyor> <yaptınız mı? gülüyor> <gülüyor> Çok mahcup oldum. Yani dünyanın en güzel belki de en güzel dili. Evet, ee, Türkçe için de evet. çok güzel evet, diyorlar. Evet. Bunu anlayamıyoruz. Evet. Ama yabancılar Türkçenin de kulağa çok güzel geldiğini söylüyorlar. Güzel dili söylüyorlar evet. O evet. evet. ben Farsçanın çok bu güzel bir beni çok yeriz. etkilediğini biliyorum. Evet. Ama Farsça'daki kimse Farsya, kalite evet. Evet, Bizde Duy galiba duyduğu... yok. Evet muhtemelen yok. Evet. Bir de beni en çok Bintone Marsalis etkiler biliyor musun? Seversin sen evet ha, biliyorum. Beni de etkiler. Tamam. Evet. O, o zaman bunun evet. da böyle güzel 90'lardan, hoş bir albümünden gelsin. Venice it's sleepy time, down uh -huh. south diyelim. ...asılayacağız dinleyicilere. Tekrar merhaba. Misafir ettik... ...Mahmut Abra'yı. Konuşmasın diye... ...beklerken susturamamaya başladık. Şey derler ya yani... ...beş kuruş verdim... ...konuşsun diye yirmi kuruş verdim... susturamadım <gülüyor> Böyle oldu. Yani süper, şahane oldu abi. Şahane. En sevdiğimiz... ...konuk profili. Ee, şimdi... Cumhuriyet'in 75. yılı Umut Marşı <gülüyor> diye bir notumuz var alınmış. Cumhuriyet'in 75. yılına ne kadar güzeldi ya. İnanılmaz bayraklar her tarafta. Atatürk ve Ay Yıldız'ın buluştuğu bayraklar bir arada. Dev olmuyor hatırlıyorum. Bir taraftan bir tarafa gidiyorum kıp kırmızı. 98 güzel. Evet, 98. evet güzel seneydi. Evet. evet değil mi? İnşallah yüzü de görürüz. Yüzü de evet. Aynı coşkuyla kutlarız inşallah. Evet. Bu marş ne marşı <gülüyor> hikayesine? <gülüyor> ee, bir gün böyle... Hani gün gibi, dün gibi aklımda... Sabah kahvaltısı edip... E, işten çıkacağım böyle... O zamanlar hatırlar mısınız? Böyle minnacık televizyonlar vardı. Minnacık televizyonlar vardı. Yani evet, kahvaltı evet. masalarında filan... Onlardan, yani yani işte Onlardan bir tanesi... Onlardan bir tanesi masanın üzerinde <gülüyor> duruyor. <gülüyor> e, mutfakta... E, ...elevizyonda şey... ...Demiray... ...diyor ki... E, ...bu tarafa giyerdenını kırıyor... ...bu memlekette şair mi yok diyor... ...tamam... <gülüyor> ...buraya dönüyor... ...bu memlekette besteci mi yok diyor... ...Allah Allah dedim ya bu adam ne diyor... <gülüyor> ...tamam benim alanlarıma <gülüyor> böyle... Beraber... <gülüyor> <gülüyor> ...geziniyor... <gülüyor> ...geziniyor... <gülüyor> Güzel. ...öğrendik ki... E, Türkiye Cumhuriyeti e, hükümeti adına TRT bir yarışma açıyor. E, yarışma işte Türkiye Cumhuriyeti 75. yıl marşı olacak. Hani 50. yıl marşı 75. var falan var ya onlar gibi. 10. yıl marşı var. 50-75 olacak. E, bir yarışma açılıyor. Bu yarışmanın neticesinde TRT e, yarışmaya kazanmaya değer bir şey bulamıyor. Ve dönüyor diyor ki, Duruma Vallahi bulamadık. Kusura bakma. <gülüyor> e ne olacak? Vallahi sen 10. yıl marşıyı idare ettiyor. <gülüyor> <Çok gülüyor> <iyi. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok iyi. Bu da ona acayip kızıyor. Yardımım çıkıyor. çok iyi. Acayip kızıyor. Ee, ve işte o hangi ne ne okazyonuysa saydırıyor. Şimdi ben şimdi şu düşüncelerle o yüzden çıktım hatırlıyorum. Ya memlekette şair mi? Elbette var yani. Evet. Hiçbir şey olmaz atile ilham var ya. Evet. Yani tamam <gülüyor> yaşıyor ya. Hilmi Yavuz var, yaşıyor. Bunlar Aa, büyük büyük ustalar. Bizim hocamızdı Hilmi Yavuz. Azam Hoca'ydı. Evet, müthiş adamdır. Bunlar yaşıyor. Bestecim tabii ki besteci de var ya. Kralı var yani. Ama yani kimse Ankara'dan gelen bir daveti ciddiye alıp da Alıp da ya ben bu ülkeme karşı bir sorumluluğumdur. Ben bunu bir şeye yapmak yapmalıyım demiyor, demiyor. yani. Böyle bir şey yok. 10. Onuncu, onuncu yıl marşında nasıl işte çağırıyorlar Cemal Reşitliği, evet. eline veriyorlar bunu ve be, be, besteler evet. diye. Dolayısıyla oraya e, kim bilir kimler katılıyor buradan ne malanmak için ve devlette bir şey. Bir şey ben öyle bunları diyor. düşünerek evden çıktığımı hatırlıyorum. Üzerinden üç gün, beş gün geçti. O zamanlar şey, yeni yüzyıl böyle bir, bir gazete, gazete var. Evet. Yeni, de, yeni, evet. yeni, yeni Yüzyıl gazetesi vardı. Yeni Yüzyıl gazetesinde bir ha haber e, Türkiye Cumhuriyeti işte 75. Yıl Marşı sözleri diye ya valla ortaokul öğrencisi daha iyisini yes, yani benim böyle sinirimin tepeme çıktığını hatırlıyorum. İşlerimin de çok kötü olduğu yıllar. Öyle bir belki de onun verdiği de birine bir motivasyonun da etkisiyle hiç yapmadığım bir şey yapmışım sonunda. Şarkı sözü yazmışım. Hiç bu da başka bir şey yoktur. Sözlerini yazdım ve de müziğini yaptım. Tamam. <gülüyor> Yani notasını yazmak kolay ama sonra onu nasıl nasıl hani hayata geçireceğiz, geçireceğiz ne yapacağız tabii. ne edeceğiz gittim o zaman Türkiye Yeyim Sanayi Derneği'nin kapısını çaldım dedim ki arkadaş siz ne yapıyorsunuz cumhuriyeti evet. şeyi kutlayacağız dedi ki dediler ki e, vallahi bir şey yapmıyoruz ama Bilmiyorum. yapmayı düşünüyorsun dedim ki ya özel bir program yapalım ne yapalım büyük bir, bir defile kurgulayalım hmm. kimle yaparız beymenle yaparız Hmm. Beymen'in Süper. başında da sınıf arkadaşımız var Beymen'in patronları hmm. zaten onlar da bizden hep arkadaşlarımız Cem falan. biz onlara gittik anlattık böyle böyle hiç unutmuyorum memnuniyetle dediler ya muazzam bir masraf yaptılar ve muazzam bir defile hazırladı Beymen hmm. ve ee, bu, bu, dedim ki bakın bu da marşı çok sevdiler ne yapacağız? Mali masrafı var çünkü semfonik orkestrası e, çalınacak, çalınacak edilecek, edilecek falan filan falan. CRR Senfoni Orkestrası'nın e, ayarlandı, işte semfonik yapı kuruldu ve kayıt yapıldı. E, ve, ama buna bir şey lazım, solist. Yani bir de yani peki dedim ben gittim Nüket Duran'ın kapısını çaldım o zaman. E, biraz tanışıyoruz Nüket'le, bir de hiç tanımıyordum ama. ...Nejo'nun kapısını çaldım. Siz buna dedim ya ikiniz solo yapar mısınız? Memnuniyetle evet, dediler. Yeni türkünün... <gülüyor> ...stüdyosuna girdik. Arkada bu müzik, önde... ...bu iki solistle. Solist. Biz bu şarkıyı solist ve korolar olarak... ...iştice rekorusu arkada orkestrayla ve kaydettik. Ondan sonra da ben bu şarkıyı bir güzel aldım. TGSD'nin de şeyiyle... E, masraflarını çünkü tamamını onlar yaptı. TGSD'nin de e, onayıyla e, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na gittim. Türkiye Eğitim Gönleri Vakfı'na dedim ki bu sizin. Küçücük bir sildiğim. Bunu isterseniz alın Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden mi yaparsınız? Doğrudan okullarla mı temas edersiniz? Her bir okula bir tane yollasanız onun karşılığında bir, bir şey alsanız, 10 lira, 20 lira alsanız ...size bir yararı olur bunun diye... ...onlara hediye ettim bütün haklarıyla. Yani <gülüyor> o şarkı... ...benim değil artık... ...o şarkı Türkiye Eğitim Gönüllüleri eğitim şarkısı. Tüyüzer'in Dükkan, diken muhteşem hakikaten. Evet. Ve o akşamda... ...işte büyük bir davet Hilton'da... ...Convention Center vardı hatırlarsınız. Evet, evet hatırlamıyorduk tabii ki, evet. tabii ki evet. Orada e, büyük bir balo yapıldı... ...o baloda... E, ...bir defile yapıldı... De ve o akşamda işte bir, bir, bir sanayicilere filan da bir posta öğrettim hmm. arkadaşlarıma. O akşam hep beraber çok orkestra filan eşliğinde de hep beraber o şey söyledik. <gülüyor> ee, i̇şte böyle bir hikaye, böyle çok bir güzel, hikayesi var. Güzel. Tabii ki bu resmi bir şey değil. Yani hani. Evet ama. Bu yani bizim umut var diye. Bana göre o günün hala bugünkü geçe bugünün de geçerliliği var çünkü üreten. Yaratan ve hoşgören bir Türkiye, Türkiye için çalış için. diyor sözleri. Evet, yani çok güzel. bugün içinde geçerli mali. Onun ha, içinde evet. geçen seneydi galiba. Bu sefer boğaz çillerle paylaşırım onu sizlerle bazı çi koru, bazı çi mezunları Hı -hı. E, iki ayrık koro, bir de e, o zaman şeylerle e, çalışıyordum. İstanbul Gönülleri. Hı -hı beni davet etmişlerdi. Onların da bir korolarını şey ettim, kurdum, çalıştırıyordum falan. Onlardan da katılanlarla koskucu bir koro yaptık ve herkes evinden bu şarkıyı ha, pandemi, pandemi, pandemi dolayısıyla dolayı söyledi. evinden güzel. söyledi. O da işte 75 yaşındayımı, bir asır yaşındayımı evet. döndürdük. Evet. Öyle bir lezzet, çok, şey. çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> hikaye bu. Çok, çok güzel, güzel hikayeler işler, vallahi. Ha? Hem hikaye güzel, hem iş güzel evet. <gülüyor> Harika. Ha. Bir müzik arasına Arası verelim. girelim. Verelim, bir soluklanalım. Çünkü Mahmut Ablu'nun boğazı kurudu. Ooo. Evet. Yani hissediyoruz. Evet. <gülüyor> Hemen kurtaralım onu. Hemen kurtaralım. Evet. Ne çalalım? Yanak yana kurtaralım. Kurtaralım. Çik tuçik diyelim. Evet. Carmen McRae ve Sammy Davis Jr. yerden gelsin. ay <gülüyor>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 The cares that hung around me through the week Seems to vanish like a gambler's lucky streak When we're out together, dancing cheek to cheek Oh, I'd love to climb a mountain And to reach the highest peak But I don't intend As much as dancing cheek to cheek Oh, I'd love to go out fishing In a river or a creek But I don't enjoy it Have as much as dancing cheek to cheek Dance with me I want my arms around you The charms about you Will carry me through to heaven I'm in heaven And my heart beats old That I can hardly speak And I seem to find The happiness I seek When we're out together Dancing cheek to cheek uh, Now, Sam, I'll be ready By the quarter to eight All right, Carmen, I'll be around the car now Don't be late When we're out together Sevgili laflayacağız dinleyicilerim programımız sonuzu hızıyla devam ediyor Mahmut Abi bu akşamki konumuz şimdi biz tabi aralarda da söylüşüyoruz ama yani Mahmut Abi o kadar dolu dolu hikayeler var ki yani insan uyuyor musunuz, uyumuyor musunuz, ne yapıyorsunuz? <gülüyor> yani merak etmeden durmak mümkün değil. Ee, peki Öteki... birazcık şimdi buyurun. Öteki hikayeleri anlatmayalım. Herkes biraz merakta kalsın. Merakta kalsın. Ama bu tariyi bir kere daha misafir ederiz. Edelim, evet, oh, yeah. evet. Onun ikincisi de olabilir gibi duruyor. Ee, peki şimdi bol bol müzikten bahsettik ama müzik haricinde de şu anda bir şeyler var. Devam eden. <gülüyor> Ben tabii yani e, benim için hala ve hala hayatımın yarısı müzik ama yani hayatımı da oradan kazanmıyorum. Evet, işte, evet ona gelmek istiyorum evet. hani başka evet, evet. profesyonel işler evet. de var. Evet, yani uzun yıllar sanayicilik yaptım, sonra e, kendimi Boğaziçi Üniversitesi'nin e, vakfını ticaret etmelerini e, yönetirken buldum çünkü bir o hani STK'larla pek fazla iç içe ee, geçmiş bir iş hayatı olduğu için e, sen bu işi yaparsın dediler. Biz oraya şey ettiler. Layık like, like gördüler filan. Ee, sonra e, biraz daha işin Boğaziçi Üniversitesi'nin kurumsal e, kapasitesini, donanımını ya da birikimini öyle diyelim toplam olarak e, ve e, akademisyenlerinin de farklı sektörlerdeki e, tecrübelerini de dahil ederek bunları e, iş dünyasıyla genellikle büyük ölçekli kurumlarla buluşturmak, e, bunun e, koordinasyonunu ve danışmanlığını sürdürmek gibi bir görevim var yaşam. Bu eğitim merkezinin bünyesinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, yani bu bir hani bir görev derken mi? yanlış anlaşılmasın. Yani hani maaş falan bir görevli <gülüyor> değilim. Böyle bir imkanı zaten üniversitenin hiçbir zaman olmuyor. olmuyor. Evet. Ben de hani onlarla, onlarla kendi tecrübelerimi biraz network, biraz iş hayatındaki birikimleri üniversitemin de yararına, onlara da bir şekilde kaynak aktarmaya vesile olacak şekilde kendimin de yani e, gündelik hayatını sürdürmek için e, bunu bir şekilde e, bu söylüyorum. Bu, peki bunun o ikinci baharla falan bir bağlantısı var mı? İkinci baharla bir bağlantısı şöyle yok e, on, onlar tamamen üniversitenin kendi, kendi içinde organize edilen bir yapı e, benim ikinci baharla bağlantım şu orada her sene yaklaşık 500-600 tane öğrenci geliyor farklı farklı kimliklerle donanmış olarak yani orta yaşlı insanlar bunlar ya yeter artık hani diş, diş doktorluğu acaba hani başka yerlere farklı bir konulara şey bir şeyler öğrenebilir miyim mi? diye emekliliğimi işte geçirmeyi hedefliyorum acaba ne yapsam düşüncesiyle gelenler oluyor. Ee, orada ikinci bahar programı işte çe çeşitli sosyal anlamda, tarihsel hmm. anlamda eğitimlerle e, donanmış siyaset eğitimleri evet, falan öyle. donanmış bir yapı. Ben o eğitimleri almak üzere gelenlerin arasından bir, bir koro kurdum. Ha, i̇kinci bir ikinci korusu Bahar korosu diye bir yer var. Bir, bir... İkinci Bahar koro da var, var değil mi? Öyleyse. Evet. Ee, onlarla da işte e, farklı. Konseptler çerçevesinde müzikler yaptık. Geçen sene Türkçe tangolar yaptık. Hı, Şeyden cool. önce pandemiden COVID'den önce. Evet, önümüzdeki sene de inşallah Rebetiko. çok güzel, çok, çok ilginç. Müzik, <gülüyor> evet, evet. Biz ancak dinleyici olarak oraya katılarak. Tabii canım. Ya bu, bu, bu, bu Rebetiko'nun sunum şeyi konsepti evet. bizim fasıl müziğimize çok benziyor. benziyor aynı şey aynı şey aslında hı hı. Önde desal müzisyenler oturuyor arkada şarkıcılar oturuyor bir evet. grup ve herkes ekmek elden su Biliyor gördü yani Allah ne verdiyse dolayısıyla kendinizi yabancı hissetmezsiniz revetik da aslında bu coğrafi yani bizim topraklardan çıkmış ya, diye bir şey var da konuştuk sen de vardın hatta evet. ama şöyle ee, mübadele müziği genel çoğunlukla pireye giden yani, bu topraklarda elden, yetişmiş olan Rumların, Rumların oraya gittikleri zaman Turko diye tukoka edilip bastırılması mesela, ve ötekileştirilmesi dolayısıyla onların geldikleri da geldikleri zaman burada Rum diye e, bastırılması evet, Yani e, bir, bir şekilde e, yani çeperlere kayıp yavaş yavaş işte yani ee, kazançlarını gayri resmi yollardan edinmek Hı. biraz işte uyuşturucu biraz şey böyle bir bir alt kültür, kültür. orası ve o alt kültür e, aslında burada da 1950'lere kadar farklı besteciler de yetiştirmiş evet. ee, Türkiye'de de burada gelmişler konserler şunlar bunlar böyle bir muazzam bir repertuar var bu konuda Türkiye'de de çok enteresan Hı. kendini geliştirmiş olan müzisyenler Hı. var. En ben başta gelen de Cengiz Onuraldır, İnce Saz topluluğunu evet, evet, kuran evet, arkadaşımızdır. Evet. Ee, dolayısıyla e, böyle bir repetiko, e, böyle bir havalı, böyle bir böyle bir lezzette bir repetiko konseri olacak inşallah. Güzel, <gülüyor> evet. Peki bunlar mesela Basılı Evra dönüşüyor mu daha sonra? Yoksa mesela böyle. ...işte konser verildi... ...hiçbir... ...yani on sene sonra döndüğümüzde... ...böyle bir Revetico konseri verildi... İşte şudur... ...broşürleri var, ee, notaları var... ...yapılıyor yani bunlar... ...kalıcı olması lazım çünkü aksi yok, yok evet, olur gider... ...ben de e, evet. benim kütüphanemin önemli bir kısmı... Bunlarla, e, ...bunlardan... ...her broşür. bir, her konserin ayrı... İyi. ...dosyalarından oluşuyor... ...demek yani. ki yok olmayacak konserlerimiz var... E, ...ne kadar güzel evet... E, bu e, Nazım şiirlerini merak ettim ben. Tekrar oraya bir dönelim mi ya? Elbette. Benim de böyle hmm, hayranlıkla defalarca okuduğum. Hı hı. Her okuduğumda yeni bir şeyler keşfettim. Bazı mi? filmler öyledir. Her Değil seyredişte mi? bir daha farklı, farklı bir şeyler katarsın. Evet. evet. Şimdi evet yani şu aslında çok güzel bir konuya geldin. Benim de aklımda olan konulardan bir tanesi yani bu şiirlerin üstüne beste yapmak nasıl bir ...his nasıl bir beceri? Ya çünkü bu hani bir söz sözün üstüne beste yapmaktan çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada çok farklı duygular, duygular devrede aslında. Ya Avantajı ve dezavantajı var. Sözün üzerine beste yapmak ritmik açıdan çok kolay. Ama o söz yeterince, yani şarkı sözü olarak yazılıp da yeterince bir kalibrasyonu yoksa bestecinin de oradan ruhu alıp yok da <gülüyor> bunun müziğe evet, yansıtması aynen, onu da, demek da evet. bir o kadar. Bana göre zor yani. Zorluk, ben tamam. yapamam. Peki, Doğru. Ama bana şiirdeki... Bir tabii, Pardon. Ya, bitir ondan sonra. Yok sonra. yok. Yani ben benim şeyim e, bu, bu Nazım'da da çok var. Atilla İlhan'da zaten fena halde var. Hilmi Hoca'da hmm. muazzam evet. var. Ben önce Atilla İlhan bana göre en kolayıydı. Hmm. Sonra Nazım'a geçtim. Hmm. En son Hilmi Hoca'yla İlmi Hoca'nın şiirleriyle tanıştım. Evet. Çünkü o, o, o, o çok daha soyut bir düzlemde, başka bir boyutta. Başka bir boyutta tamam. Onu onu yorumlamak, ondan bir şey çıkarmak bana biraz saçlarımın beyazlamasını gerektiriyordu. Evet. Ama şimdi yani çok... Daha daha kolay. İçselliği. E, evet, evet. Yani ben içlerindeki... O şiirin içindeki müziği zaten var ya orada. Tabii, tabii. Mesela evet. onu yakalayıp dışarıya i̇şte evet, çıkarmak. Evet. Yani benim şansım biraz Batı müziği bilmem. Bir ikinci şansım. E, bu çok önemli. Yani ben e, galiba beş yıl Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda çalıştım. Nevzat Bey bize, bize e, yaklaşık bin küsür tane klasik Türk müziği eserini ezberletti. Lütfen. Yani benim kafamda bayağı bir külliyat var. Bayağı yani. bir külliyat var. Arkada ve o çalıyor nasıl çalıyor, nasıl çalıyor nasıl ya yani çok... ve onlardan besleniyorsunuz nasıl? yani. Laka. Onu onu tazeliyerek yeni bir söylemle biraz geliştirerek onu, evet. O ritmi e... o yeni yeni söylemle ifade etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Yani benim benim müziklerim biraz biraz ve biraz Timur Selçuk, biraz <gülüyor> yeni türkü. Çok, ee, çok, çok, e, çok bu aralarda yani çok, dersem ya ben araya girdim pardon sen Nazım şey, ben, Özelinde bir şey soruyordun evet. günün koşullarına göre Türkiye'nin hmm, siyasi gündemine göre ben her okuduğumda aynı şiirler üzerinden bile çok farklı şeyler hissediyordum çıkartıyorum böyle hı hı. o kadar çok derinliği olan şeyler peki bunların üzerine bir beste yaptığınız zaman bunun da günün siyasi konjonktürüne göre her seferinde de biraz böyle farklılıklar göstermesi lazım. Eski yaptığınız şeylere bugün dönüp baktığınızda mesela, ya burada biraz daha böyle falan, Bugünün, bugün yapsaydım böyle yapmayıp da başka türlü işi şey yapardım falan. <gülüyor> böyle majörler minör falan oluyor. Oluyor mu hiç acaba? <gülüyor> şu, şu, ol, şu oluyor evet, yani... Ee bunu yapsaydım daha daha kapsamlı daha sofistike belki biraz daha geniş çerçeveli düşünüp düşünerek müziği başka yerlere taşıyabilirdim diye düşündüğüm oluyor ama yani melodik gücü itibariyle baktığım zaman hı hı. kendi şarkılarımın eee ...şimdiye kadar böyle bir hisle karşılaşmadım. Ne güzel. O odur. Evet. Yani farklı zamanlarda bu tür yani toplumsal olguların beni çok etkilediğini... Aynen soru e, bu işte. Evet. evet çok etkilediğini ve oradan yola çıkarak farklı besteler yaptığımı biliyorum. Bu illa Nazım değil, Nazım'dan çok yaptım ama e, illa o değil. E, yani hani... Bunların galiba mesela en son sonucularından biri şimdi aklıma gelen bu Ankara'daki patlamadan hmm. sonra hmm. E, benim kızımın da orada olma ihtimali çoktu. Yani o beni çok etkilemişti. Orada, yani tren istasyonunda annesini karşılamaya gidecekti o gün. Yasemin. Yasemin, o, işte Ottü'den e, falan O beni çok etkilemişti ve... O, o günlerde ortalıkta dolaşan hala, şi, şi, şi, onu kimin kaleme aldığını hala bilemediğimiz bir toprak utandı diye bir, bir şiir dolaşıyordu. Ya ben o şarkıyı nasıl besteledim, nasıl yaptım ve bir konserde koroyla nasıl seslendirdim ve hep birlikte nasıl ağladık. Hiç unutmayacağım onu yani. Ya da şey vardır, Nazım'ın hepiniz çok iyi bilirsiniz yani. O yürümek diye bir. Yürümek. Şiiri vardır ya. Onu sizlerle daha sonra paylaşırım. O bir koral bir üniversite bir konserimizde onu seslendirdik hem şiirini hem müziğini. müziğini. Bakalım beğenirseniz benim de tabii ki Mutlaka. şerefle fikrinizi dinlemek memnuniyetle istiyor olurum. Biz de çok mutlu, mutlu oluruz. oluruz memnunuz, evet. evet bombalar patladı zamanında. Hala da. Ortalık kurcalanıyor. Evet. Çünkü artık bu hmm, siyasetlerin ayakta kalmaları için suların bulanık olması lazım. Evet daha ne kadar? Ahmet Limor. Ahmet Ya bu galiba bütün dünyada böyle bir dönem yaşanıyor. Evet, evet doğru. maalesef evet. Aflayacağız dinleyicileri. Biz doyamadık. Atilla doydu mu? Kesinlikle doyamadık. Sohbet harikaydı. Evet. Aa, ama bu kadar güzel işlere imza atmış sevgili Mahmut Abra'ya bir sorun var. Sorman lazım. Haydi sor sor sor. Acaba nedir? <gülüyor> sor bakalım. Aa, nasıl Hadi. bir aileden geldi? Merak ettim <gülüyor> çok. Nasıl bir aile yarattı? evlatları nasıl? Ee, ben duygusal ben, bir soru var. Ben baba tarafım boşnak, ben boşnağım. Suyunu bir tarafı. Ya buraya suyun mi? bu tarafından kimse evet, gelmeyecek. Evet. <gülüyor> Sen bilerek bir yerden hissettim ben camet. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ikinci ben e, demek ki üçüncü jenerasyonum burada. Eee Anne tarafım da, dedem devlet de tarafım da Gümüşcüneli, odlarda, hmm. o taraftan. Ee, ben babam bir imal, imalatçı ve e, ticaretle uğraşan bir insandı. Çok çok genç yaşta, o zamanlar şeyi e, tedavisi olmayan beşci hastalığından Behçede, ha, Allah rahmet eylesin. babamı tamam. kaybettim. 45 yaşındaydı sadece. Ee, Annem yani klasik e, evini çevirip çeviri falleyen kuzumun anne evinde kaldı ama evet üç çocuk annem annem yetiştirdi bizi üç öyle kardeş. diyelim üç kardeş iki tane kız kardeşim var o, yani annemi Mahmut yani, anne abi kaç numara ben bir numarayım bizim ee, için de <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> ee, annem annem hep her seferinde söylerim yani. Onunki gibi bir sesi duymadım. Bana müzik, yani sadece şöylediği şarkıları tavrıyla, tarzıyla ve kullandığı sesin tonalitesiyle benim her zaman bir numaralı öğretmenim olmuştur. Hiç Beraber bir şey yaptınız mı? Evet, babamın çok uzun yıllar hastalık döneminde tabii komşular ve akrabalar hep bize gelirdi. Bizim evimizin yegane şeyi... E, e, eğlencesi evet müzik ben piyanoya geçerim annem ve kardeşlerim şarkı söylerlerdi ne güzel bir kayıt var mı yani annemle bir kaydım var ne ee, evet o da üniversite korosuna bir gün bir, bir tangolar konserinde annemi bir sürpriz konuk diye hmm. çağırmıştık onu paylaşırız çok size güzel evet, çok isteriz. Evet. çok çok çok çok çok çok çok çok işte bir oğlum var avukat 36 eşi Ginda gibi benden daha çok müziğin içinde ben artık ondan daha çok şey öğreniyorum. Selam söyleyeceğiz evet. burada. Evet, evet Sinan'a o da müzik programları yapıyor. O da şeyde e, Spotify'da o, o podcast, Aa, podcast olarak çok güzel yapıyor. takip edelim. Sevgilisi evet, Abra'yı kendimize rakip görmüyoruz. Ya <gülüyor> <yok>, paylaşımlarda bulunalım. <gülüyor> çok başka <ta> <gülüyor> başka başka tarzda. Gençler başka müzik, yollarda. Başka tarz, tarz müzikler yapıyor. Bir şeyler şey. öğreniriz. Evet yani e, kızım da şu anda benim 40 yıl önce doktora gittiğim üniversitede Kognitif Psikoloji <gülüyor> master yapıyor. Çok Münih'te. güzel, müthiş. Müthişem. Müthişem. O da acayip. Ottili, evet. Ottili, Ottili bir kız çok, Otili onu fena de biçimlemiş Yeşim. durumda. Yani <gülüyor> hani sen nerelisin dedin, dendiğinde İstanbul ya da Ankara diyemiyor. Ben Ottiliyim. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Orada da, da tiyatro ve evet, Ottili onu acayip biçimlemiş. Yani. Ben zaten yani hani onun sayesinde ve İsmail Işık sayesinde Ottilerle tanıştım muazzam insanlar ama suyun öbür, tarafından, evet. suyun öbür tarafından olduğunu unutmasın. Ha. Ne <gülüyor> kadar otdün <gülüyor> olursa olsun. Tabii, tabii o da var. Unutmasın. Doğru diyorsun. Bu evet. evet. memleketin bütün cehberleri, bütün bilim insanlarının birçoğu buradakilere suyun öbür tarafından girenlerin adetleri çoktur. Buradakilere faydası da çoktur. Çok büyük etkileri var tabii ki. Evet, evet faydalı insanlarız galiba. Evet, çalışkan, çalışkan insanlar evet, evet. Çok doğru. Evet. Ee, bir tane Türk cazcıdan bir parça gelecek şimdi. Evet, evet. Ama, Ama kapanışı onla yapmayacağız. Yapmayacağız. Bu bu akşam bir sürprizimiz var çünkü evet. dinleyicileri. Peki. Ee, Ali Pera'dan gelsin. Gelsin. Zanzibar diyelim. Gelsin bakalım. Ali Pere biliyor musun? Ee, Kerem de sınıf arkadaş. Öyle biliyorum. Nereden? Şehirden? Konser salonu. Konser yani Olabilir. İnşallah. Yanılmıyorumdur. Evet. Kontrol ederiz sonra. <gülüyor> kontrol Gelsin bakalım. Gelsin. Sevgiyi laflayacağız dinleyicilerim. Yine çok çok keyifli bir programın maalesef sonuna yaklaşıyoruz. Biter mi diyorsun, bitmez. Vallahi bitmesin diye biz burada dua ediyoruz. Hatta bir soru bir parça da ekledik bu programa. Fark ettiysen Ahmet. Evet. Ee, Ettim. 8'den 9'a çıktı. 8'den 9'a çıktı. Ee, Prensipler, ama bunun... Prensiplerimizi <gülüyor> şey ettik, <gülüyor> esnettik evet, diyorsunuz. Ama yok o kadar keyifli <gülüyor> oldu ki. Vallahi bunun bir dahaki sezonda belki bir tekrarını yaparız tek. İnşallah belki şey radyolarda belki böyle bir, bir, bir birkaç müzisyen dostumuzla de bir de çok keyifli olur vallahi şahane evet. olur. Evet biz Öyle. dört gözle bekliyor olacağız. Şimdi tabii her zaman yaptığımız gibi bir son soruda Mahmut abranın gençlere ne mesajı var? Ne öğütleri var? Birazcık onları alalım sizden. Sonra sürpriz bir parça var. Sonra sürpriz var. bir parça var. Onun da ayrıca ekstra sürpriz bir hikayesi var anladığım kadarıyla. Geleceğiz oraya ama. Eee ...bu gençler kafası kesik tavuk gibi dolaşmasın diye hep buradan anons ediyoruz. <gülüyor> Aslında bu biraz... Yani şimdi eşimin alanına giriyor gibi oluyorum. Çünkü o böyle hani koçların koçu, eğitim, eğitimcilerin eğitimcilerin... Bu <gülüyor> bu alanlarda gençleri uzun yıllardır hani şekli şemal vermeye çalışmış bir kurumsal akademi başkanlığı başkanı biraz ondan çalarak bir <gülüyor> ekipçilir. Eğitimciler <gülüyor> bir kenarı yaşayıp mesaj verenler bir kenara. Evet. evet o yaşadığı ve birebir yetiştirmelerinin, yönlendirmelerinin gelişimlerinin bir tür tetikleyicisi olduğu için tabii hani sahada. sahada Güzel o zaman. evet Benim buradan aklıma şu geldi. Ben eşinizden gelip bir iki ders alayım bundan sonraki programlarda ahkamı daha iyi keserim o zaman. Gençler hakkındaki. <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. Yani inşallah bir başka Kaç bir sohbet ortamında olur evet, beraber, beraber sohbet ederiz. Tanışırız. Ee, ya ben gençken ne hatalar yaptım diye kendime soruyorum. Eee e, Galiba e, insan sevgili gençler kırklı yaşlarına gelinceye kadar e, bir hatalarını görmüyor, biraz da kendini ya hani ben ne oldum e, tadında. Hele yanlışlıkla iyi bir eğitim aldıysa Evet ise, evet biraz devamında. E, biraz devamında görmeye ve e, çevresindeki e, insanların yaptığı hatalardan e, ders alma. Ee, o öğütleri dinlemek gibi bir e, kendilerince demode <gülüyor> ee, maalesef e, kapılıyorlar. Ben bunu yaptım. Ee, Hepimiz. Yaptım. Yani nasıl yaptım? Ee, ortaokuldan itibaren beni sınıf sürekli sınıfın vesile yaptım. Üniversiteden itibaren kulüp başkanı yaptılar. Daha 35 yaşındayken... ...Türkiye Giyim Sanatçileri Derneği başkanı yaptılar. Bunlar zannediyordum ki benim... E, ...yani benim... ...tevazumdan bir şeyler alıp götürmeyecek. E, ama öyle olmuyor. E, farkına varmıyorsunuz ama... ...çevrenizde sizi ikaz edenleri insanlar... ...yani e, daha az kale almaya... ...farkına varmadan... E, ...şey diyorsunuz... E, ee, başlıyorsunuz ve bu zaten o kırılmının ve yere düşüp tökezlenmenin ilk adım, ilk adım oluyor. Hmm. Kendinizi ekonomist gibi hissediyor muydun? <gülüyor> Yok da ben vallahi işletme okudum, ekonomist olduğumu söyleyemem ama yani kendimi e, şu anda geri dönüp baktığımda işletmeci olarak da hissetmiyorum. Ha bu ama bu soru söylediğiniz şey şunu getirdi. Bugün. Tekrar üniversite okuyacak olsam asla işletme okumam. Hı -hı. Aynı ee, şeyden Evet. Bir temel bilimler okumayı tercih ederim. Kesinlikle. Ee, bu mimarlık da olabilir, dil bilim de olabilir. Ee, elbette mühendislik, hukupta ya da tıpta Biraz her şey olabilir. Biraz daha tutulur bir şeyler. Evet. Ee, bunun üzerine e, e, sürdürülebilecek bir gelişim şayet. ...arzu ediliyorsa bir master seviyesinde... ...gerekirse de zaten master'da yetmiyor artık... ...iyi şirketler doktora... Evet. <gülüyor> ...ya da evet. bakmaya başlıyorlar... ...tabii ki... ...önce bir işletme masteri daha sonra da... ...belki spesifik bir alanda evet. bu finans mı olur... ...pazarlama mı olur neyse... ...bir alanda muhakkak... E, ...gelişimini o çizgide... ...sürdürmek... E, ...bence... E, ...çok dikkate alınması gereken bir şey... ...yani... E, ...bu söylediğim herkes söylüyor... Eminim çok birçok genç bunu duyuyordur artık ama... Artık... E, bir gencin... Kendi mesleki yaşantısı boyunca... E, en az... Beş... ila yedi defa... Farklı mesleklere... Geçişmesi... E, söz konusu. Şu anda var olan mesleklerin... Hala belki cari gibi görünen mesleklerin... Yüzde altmışı on yıl sonra... Olmayacak. Yok. yok, yok. Dolayısıyla... Temel bilimler, temel bilimlerden sonra belki daha çok şey de olmaya başladı. Yani bir üniversite, evet üniversitede eğitim almak iyi bir şey. Ama üniversitenin içinde, yani öğretim almak iyi bir şey ama eğitim bambaşka bir şey. Değerli üniversitelerde eğitim almak, evet başka bir şey ama öğretim konusu... Artık giderek herkesin kendi spesifik alanına göre seçeceği ve onu hayat boyu sürdürmesi söz konusu olan, olacak olan öyle diyelim, sertifikasyonlarla ilerleyecek. Peki bir soru şey soracağım. Şimdi en iyi okullardan bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi. İlk 500'ün içine bakıyorum dünyada, hiçbir tane Türk okulu yok. Boğaziçi'de ilk 500'ün içindeydi. Eskiden içindeki. vardı. Yani sürekli vardı. Bugün, bugün itibariyle bugün, bahsediyor. Bugün yoktu. Evet. Bugünlerde yok. Onun nedenlerini açıkçası e, bilmiyorum. Farklı kriterlere göre yapılan bu e, sıralamalarda Sıralamalar farklı var. şeyler oluyor. E, o, o, dolayısıyla böyle hani konjonktürel şeyler oluyor olabilir. Ama e, Boğaziçi Üniversitesi'nin kaynaklarının da... Yani ya araştırma demek kaynak demek. demek. Kaynaklarının da yani ben okulda işte vakfı yönettiğim dönemlerde ne kadar sıkıntılı olduğunu, akademisyenlerimize nasıl destek vereceğimizi şaşırdığımızı çok iyi bilirim. Ee, şu anda daha iyi olmadığını maalesef. maalesef biliyorum. Yani e, biz kendi yani buradan e, devletimizi ve siyasileri de sorumlu tutmayalım. Ee, işte en iyi olduğunu söylediğimiz Ivy League üniversitelerinin ee, işte 5 milyar, 3 milyar, 7 milyar yıllık ee, şey Bütçe bağış bütçeleri var, bütçeleri var, evet. var tabii. Bütçeleri var. Bizde <gülüyor> bunlar 5 milyon lira, 3 milyon lira gibi tabii, ol, olduğu zaman vakfa biz bayram ediyoruz. ediyoruz yani dolayısıyla yani Bizler de bu kurumlarımıza yeterince sahip çıkıyor muyuz? Tartışılır. Tartışılır. İşte yani. Ben politik olarak e, Türkiye'de şöyle bir hatanın yapıldığını düşünüyorum. Katılıyor musunuz? Onu soracağım şimdi. Herkesi üniversite mezunu yapmak gibi bir şeye yöneldi Türkiye. Dolayısıyla bugün apartman daireleri bile üniversite oldu. Tabii bu kadar çok üniversite olduğu için ve insanlar hmm, belki de üniversite okumadan bir takım okullarda meslek sahibi olabileceklerken herkes üniversite mezunu, bu kadar üniversite mezunlar ne Türkiye'nin ihtiyacı var tabii. ne de bunlar gerçek anlamda altı doldurulmuş eğitimler olmadığı için herkes diplomalı, boş insanlar tabii, topluluğu öyle, haline geldi. Evet, Maalesef öyle. Evet ben ee, devlette aslında yani e, devlet politikası olarak bunun son derece yanlış yapıldığını köy enstitleri kapatıldı ne oldu hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi, haberi yok. Yok, bir sürü eğitimsiz insan çıktı ortaya ve bu kasıtlı olarak da yapılıyor bence eğitimsiz insanların oylarının bana faydası yok ama başkalarına çok faydası evet, var eee <gülüyor> Böyle konuşunca siyasete giriyormuş gibi oluyor aslında siyasetle falan alakası yok, yok, yok, yok, yok, yok biz Siyaset bu memleketi seven yok. insanlarız Tabii ki. dolayısıyla bu kadar üniversite mezunu yerine bu kadar eğitimli sanat okulu mezunu insan olsaydı bugün çok daha fazla demirci vardı çok daha fazla elektrikçi vardı çok daha fazla barangoz vardı. Dolayısıyla bu küçük sanayi evet. çok daha fazla A gelişmiş bir halde. ülke sanayinin belki de hani amiral gemisi olan Koç grubu bunu iyi e, görmüş ve de hani bu e, meslek lisesi, memleket meselesi çok yani doğru çok bir, bir program, bir program başlatıp evet. işte okullar, meslek okulları filan aç açmaya yönelmiş ama aslında dünyadaki e, bu gençleri etkisi altına alan bu bir, bir tür tüketim. E, kalıplar kalıpları ve bu yani bu teknolojinin bizim gelişimimizden çok daha hızlı, hızlı ilerliyor olmaz. ilerliyor olması bir takım e, yani beklenmedik anlamsız davranış biçimlerine de gençlerin yol açıyor, e, evet. Gençlerin, evet. E, yol açıyor. E, şey de yani e, insanlar işleri de gerçekten bunu ben bizzat yaşadığım için şimdi bir örnek olarak anlatayım e, gördüm ülkedeki en büyük meslek kuruluş, meslek liselerini kuran daha doğrusu meslek kurşları gibi bir meslek liseleri kuran kimdir biliyor musunuz? Elginkan Vakfı'dır. Evet. ECA grubu. ECA. Yani Hadi, Doğru. 3 tane ülkede 3 tane okulları vardır ve sanıyorum bu yıla kadar baktığım zaman o 3 tane okuldan 400 bin kişi falan farklı konularda eğitim almışlardı. Bir işbirliği üniversite, Boğaziçi Üniversitesi'yle, Ergin Kan'ın bir işbirliği vesilesiyle beni İzmit'teki okula götürdüler. Ve okulu gezdiriyorlar. Okulun altındaki laboratuvarları ve atölyeleri gezdiriyorlar. Ee, i̇şte kimya laboratuvarını anlıyorsunuz nasıl bir şey olduğunu. İşte bilgisayar laboratuvarını falan ve Fakat enteresan bir yere girdim. Ya an anlayamıyorum yani oradaki... E, Makinalardan araçlardan falan nasıl bir şey olduğunu. Dediler ki burası kaynak atölyesi. Bu, e, e, burası yani yepyeni pırıl pırıl hiç kullanılmamış gibi. Evet. Tamam. Dediler ki ya burası dünyadaki en son teknolojiyle donatılmış bir kaynak, kaynak atölyesi. atölyesi. Hiç kullanılmadı. Niye? Çünkü kaynakçılık öğrenmek isteyen, i̇steyen kimse yok. genç yok. Peki ya bu, şurası Tuzla işte şey derince oralarda bir sürü yani tekna gemicilik tekne var, var bu çocuklara iş mi yok olmaz mı dediler peki kaç lira kazanıyor diyelim ki o günün parasıyla bin lira olsun peki bu çocuk ne yapıyor buraya gelmiyor işte diyor Efe turda diyor <gülüyor> muavin oluyor 500 lira evet, alıyor işte. ama burada gelip de bu mesleği ya öğrenmeye tenezzül, bu çocukta mı kabaat? yok ya sistemde kesin. şimdi siz kaynakçı deyince aklıma geldi bizim oğlanın üniversite sınav öncesinde bir Kanada üniversitesinin artık reprezant mı denir onu da görüştük kadıncağız dedi ki Kanada'da kaynakçılar doktorlardan daha fazla para kazanıyor hele, hele su altında kaynak yapabilen 200 bin Kanada dolarına yakın senede para kazanıyor ve belki de yani çünkü kadın dedik yani ülkenin buna ihtiyacı var ve buna para harcıyor. Para, evet. Ve üniversitede program açıyor. Yurt dışından işte belli programlar çerçevesinde yurt dışında kaynakçılık eğitimi almış alan olan insanları Kanada'ya çekiyor. çekiyor. Atilla bu burada yaptığımız son program olabilir. Ben su altı kaynağını bilmiyorum ama su üstünde güzel kaynak. İşte yapalım. onlar da 150 falan alıyorlarmış Ahmet. Yani, yani. Keşer mi diyorsun mi? Bilmem Buradan zaten radyo da para vermiyor <gülüyor> ben, ben Bu son programdan sonra Ayrılırım ee, Şimdi son programın <gülüyor> Şimdi evet güzel bir sürprizimiz var Son parça Kimden son geliyor albüm, Söyle son bakalım albüm, Son albüm inanılmaz Grup Abra'dan geliyor. Abra'dan geliyor. Ee, ey ahali diyeceğiz ama bunun yani önünden bir hikayesini, hikayesini alalım. Evet bunu anlatmam lazım. Çünkü benim e, hem çok, çok değer vererek çok da keyif alarak anlattığım bir, bir, bir, bir yani anekdot bu. Galiba 2011 yılı ben üniversitedeyim. Işte, e, Vakıfta görevliyim. E, Boğaziçi Üniversitesi senatosu bir karar aldı. Ve Nikis'te Mikis Theodorakis'e doktora vermeye karar verdi. Süper. Ee, Theodorakis üniversiteye davet edildi. Doktora töreni için. Ee, ve fakat hasta olduğu için kendisi e, bu Akropol'ü gören bir, hmm. e, bir evi var. Akropol'ü gören evinin bahçesinin şeyden balkonunda bir video çekmiş. Hmm. Ve bizle orada Hazirun'la paylaşılması için. Ama ...kendisi gelmemiş ama bir dostunu aramıza yollamış. Bu da Maria Faranduri. Yani yemede de yanında yat dedikleri. <gülüyor> ya. Şimdi ben de böyle arkada bir yerde... E, ...Ruth Longoğlu oturmuş, hafif kaykılmış. Maria Faranduri sahneye çıkacak. E, ve e, orkestrası da birlikte, birlikte onunla. Onlar bir e, hem e, rektörden şeyin teodorakis'in şeyini alacak, doktorasını doktorasını alacak, doktora belgesini alacak, hem de bize küçük bir konser verecek. Şimdi maro efarandürü o bizim zülfünün o albümlerindeki farandürü değil tabii artık. <gülüyor> Yaşlanmış, yaşlanmaktan öte, çok şişmanlamış. Yani o bizim 3-4 basamaklı albert longol sahnesine nasıl çıktı? ...ben her an düşecek diye o korktum... ...o derece yani... ...zar zor... ...sahneye çıktı... ...rektör karşıladı... muta tören yapıldı... ...ve... E, ...işte bu video izlendi... Ve ...bu mesaj izlendi... Teodorekisin rahmetli... ...mesajı, evet, <gülüyor> mesajı rahmetli. izlendi... E, ...ve... E, ...Maria Faranduri... ...bir bar sandalyesi... ...hazırlanmış onun için... Zar zor o bar doğru çıktık evet. ve onu da piyanonun böyle hafif girintisinin arasına koymuşlar ki. O böyle hafif arkaya yaslandı, kol, kollarını da piyanoya koydu ve şarkı söylemeye başladı. Beş tane şarkı söyledi, her biri birbirinden güzel. Zaten olağanüstü bir ses, olağanüstü bir yorum. Yani denecek hiçbir şey yok. Yani... <gülüyor> ...hani ben bir tane şeye gittim... ...Allah verdiği iki göz gibi... ...Maria, Maria Faranduri, yani ...30 metre Küçük ötemde salonda. izliyorum yani... ...küçücük salonda. Eve gelse ha. bu kadar olur. Hakikaten öyle. Şimdi... ...kadıncağız programını bitirdi... ...sadece 5 saat... Yani ...keşke daha fazla söylese falan diye... ...kendi içimden geçiriyorum... ...zar zor yine o tabureden indi... ...ön tarafa doğru yürüdü... ...selam verecek... ...verirken gözü birisine ilişti. 3. üçüncü sırada oturan birisi. Ben de kim olduğunu bilmiyorum çünkü ben arkada Kar oturuyorum. Diyorsunuz. Bir anda onu görünce böyle bir şey değişti. Yani bir anda enerjisi değişti kadının. Ee, birkaç defa önünde böyle saygıyla selam verdiğini... ...hatırlıyorum, hareketlerinin gençleştiğini... ...şöyle Aa, bir 20 yıl falan enteresan. gençleştiğini hatırlıyorum. Tamam mı? Ve onunla saygımdan dolayı ben onun içinde... Dedi, İki tane daha şarkı, şarkı söyledi ve iki tane daha şarkı Kim söyledi. Kim bu ya? Biz de merak ettik. Yaşar Kemal. Wow. Vay vay vay. Kemal Evet. Yani Abdanur e, <gülüyor> içinde yatsın büyük ustamız. Ee, onun da e, hani onun da ustasıymış. Daha ne diyeyim? Yani, evet yani. aynı ustası. Evet. evet. Bu son son parça albümümüzün albümümüzün de son parçası dediğin gibi. E, Yaşar Kemal'in, ben bilmezdim, küçük bir şiir kitabı varmış. Orada onu bir elime geçtiğinde çok hoşuma gitti. Çocuklara aslında, çocuklar adına topluma mesaj veren bir sözleri var. Onun için bunu gençlerimiz adına, onlara hediye ya, etmek aynen. adına bunu seçelim ne istedim. Ne kadar güzel bir Peki, şey. bitirelim evet. istedim. Peki o zaman Grup Abra. Ey ahali diyeceğiz. Gelsin Yaşar Kemal'den. Buradan evet. ee, selam olsun. Evet bu şekilde de ee, kapatalım. Mahmut abla çok teşekkür ederiz. Aman estağfurullah ben çok, teşekkür, çok teşekkür ederim. ]ler. Ne A güzel son sağ Hep sağ beraber. geldin. Sürçülisan ettikse affola ama biraz fazla uzun tuttuk herhalde. Çok çok keyif aldık biz İ eminim de aynı keyif alacaklar. İnşallah umarım. <gülüyor> Almışlardır. Almışlardır evet. İyi geceler diyelim haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler hepinize. Yalı, parmakları Tannye saçları darmadığını dalgalaanıır yamur içinde birinde defne dalı, parmakları Tan yeni saçları darmadı dalgalaanıır yamur içinde olup getirene Haber verene Aydınlık Yepyeni bir Dünya verilecektir Ey ahali Bulan var mı, mı Gören var mı, var mı? Ey hali. İyi doğru ya güzele. bir dünya verilecektir ey Duymak, <gülüyor> bir çocuk kayboldu Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız